Kabalyon Üçünisiye Birinci bölüm Hermetik Felsefe Bilgeliğin dudakları anlamayan kulaklara kapalıdır. Kabalyon Çeşitli ırk, uluslardan felsefecileri ve insanları binlerce yıldır derinden etkilemiş olan temel ezoterik ve okült öğretiler eski Mısır'dan gelmiştir. Piramitlerin ve Sfenks'in memleketi Mısır, saklı bilgelik ve mistik öğretilerin doğum yeridir. Bütün uluslar onun gizli öğretisini ödünç almıştır. Hindistan, Pers, Kaldi, Medya, Çin, Japonya, Asur, Antik Yunan, Roma ve diğer antik ülkeler. Hierofontlar ile Isis ülkesinin üstatlarının ülkenin Usta zihinlerinin bir araya topladığı büyük mistik ve okült irfan hazinesini paylaşmaya hazır herkese serbestçe sundukları bilgi şöleninden istedikleri gibi faydalanmışlardır. Kadim Mısır'da bilgelikle geçilemeyen ve emsallerine nadiren rastlanan büyük hocalar ve üstadlar yaşardı. Yüce Hermes'ten bu yana geçen asırlarda hepsi sırlarını savıp sırra kadem basmıştır. Mısır'da gizemcilere ait locaların yüce hocası bulunmaktaydı. Mısır'ın tapınaklarının kapılarından giren neofitler, sonrasında kahinler, öğretmenler ve üstadlar olarak dünyanın dört bir yanına seyahatler edip, hevesle hazır olanlara kıymetli bilgiyi taşırdı. Bütün okült öğrenciler bu kadim toprağın muhterem üstatlarına gönülden borçludur. Fakat kadim Mısır'ın bu yüce üstatları arasında bir zamanlar öyle bir yaşardı ki o üstadlar üstadı diye çağrılırdı. Bu insan eğer gerçekten insan ise Mısır'ın ilk dönemlerinde yaşadı. Hermes Trismegistus yani üç kere Yüce Hermes diye bilinirdi. O okül irfanın babası, astrolojinin kurucusu, simyanın kâşifidir. Hayatının ayrıntıları aradan geçen yıllarda kaybolmuştur. Bununla birlikte birçok kadim ülkeler onun doğma onurunun kendi topraklarına bahşedildiği konusunda birbirleriyle tartışırdı. Bu gezegendeki son enkarnasyonuyla Mısır'ı ziyaret ettiği tarih bugün bilinmemekle birlikte Mısır krallıklarının ilk dönemlerinde, Musa'dan önce yaşadığında karara varılmıştır. En yüksek otoriteler onu İbrahim'in çağdaşı saymaktadır. Hatta bazı Musevi tradisyonlar İbrahim'in misik bilgiyi Hermes'ten aldığını ileri sürmektedir. Bu hayat planından göçtükten yıllar sonra Mısırlılar Hermes'i tanrı mertebesine yükseltmiş, ona tot adını vererek tanrılarından biri yapmıştır. Yıllar sonra kadim Yunanlılar da onu birçok tanrılarından biri yaparak ona bilgelik tanrısı Hermes adını vermişlerdir. Mısırlılar onun hatırasını birçok asır boyunca, evet binlerce yıl boyunca saygıyla anmış. Ona tanrıların katibi sıfatını takmış ve herkesten ayrı tutarak üç kere yüce, yüceler yücesi, yücelerin en yücesi anlamlarına gelen Trismegistus unvanını vermiştir. Bütün kadim ülkelerde Hermes Trismegistus'un adı saygıyla anılmıştır. Ve adı bilgelik pınarı ile eş anlamlı kabul edilmiştir. Bugün bile hermetik kelimesini gizli anlamında, hiçbir şeyin dışarı çıkmaması için mühürlenmiş anlamında kullanırız. İşte bu yüzden hermesinizdeşleri kendi öğretilerinde gizlilik ilkesine riayet etmişlerdir. Onlar domuzların önüne inci taneleri atmanın erdemine inanmayıp, bebelere süt, erlere katı yiyecek ilkesiyle öğretiye sahip çıkmışlardır. Hristiyan metinler hakkında bilgisi olanlar, Hristiyanlıktan asırlar önce Mısırlılar tarafından kullanılan bu özdeyişleri bilirler. Hermesçiler bugün bile hakikati ihtiyatla vaaz etmeyi söyleyen bu siyasete uygun davranırlar. Hermetik öğretiler her ülkede, her dinde bulunmakla birlikte herhangi bir ülkeye ya da belirli bir dini mezheple bir tutulmamıştır. Bunun nedeni kadim öğretmenlerin gizli öğretinin bir inanca dönüşmesine karşı yaptığı uyarılar dolayısıyladır. Bu tedbirin bilgeliği bütün tarih öğrencileri için apaçıktır. Hindistan'ın ve Fars'ın kadim okültizmi, öğretmenler rahiplere dönüştüğü ve teoloji felsefeyle karıştırıldığı için dejenere olmuş ve büyük ölçüde kaybolmuştur. Bunun bir sonucu olarak Hindistan'ın ve Fars'ın okültizmi, tediricen, dini batıl inançlar, kültler, inançlar ve tanrılar kalabalığı arasında kaybolmuş. Kadim Yunan ve Roma'da yine aynı şey yaşanmıştır. Aynı şey Konstantin döneminde Gnostiklerin ve ilk Hristiyanların da başına gelmiştir. Konstantin'in demireli felsefeyi teoloji organıyla örtmüş, öğretinin özü ve ruhu Hristiyan kilise lehine yitirilmesine, ve kilisenin onun kadim inancına giden yolu buluncaya kadar asırlarca karanlıkta el yordamıyla dolaşmasına yol açmıştır. Dikkatli gözlemciler, kilisenin 20. yüzyılda kadim mistik öğretilere dönme çabasında bunu açıkça görebilir. Fakat ateşi canlı tutan, ona itina gösteren, sönmesine izin vermeyen birkaç inançlı ruh her daim var olmuştur. Bu sadık kalplere, Korkusuz akıllara şükürler olsun ki bugün hakikat hala bizimledir. Fakat artık kapsamlı bir şekilde kitaplarda bulunamaz. O, üstattan öğrenciye, inisiyeden hierofanta, ağızdan kulağa aktarılmıştır. Yazıldığındaysa gizli öğretiye karşı kılıç ve ateşle, kazık, daracı ve çarmıhla savaş açmış olan ortaçağ teologlarının infazından kaçabilsin ve anahtara sahip olanlar onu doğru okuyabilsin diye bütün anlam simya ve astroloji terimlerinin peçesiyle örtülmüştür. Okultizmin çeşitli dönemleri hakkında yazılmış birçok kitapta sayısız referansa rağmen, bugüne kadar hermetik felsefe hakkında güvenebileceğiniz çok az kitap yazılmıştır. Oysa okült öğretilerin bütün kapılarını açan tek esas anahtar hermetik felsefedir. İlk zamanlarda temel hermetik öğretiler Kibalyon adlı bir kitapta toplanmıştı. Bu kitabın adını oluşturan Kibalyon teriminin gerçek önemi ve anlamı aradan geçen asırlarda kaybolmuştur. Bununla birlikte bu öğreti asırlarca kulaktan ağza var olmaya devam etmiştir. Bildiğimiz kadarıyla ilkeleri bugüne kadar yazılmamış ve basılmamıştır. Dışarıdan insanların anlayamayacağı fakat bizzat hermetik inisiyeler tarafından neofitlere örneklerle açıklanmış olan ilkeler, ahlak kuralları ve aksiyomlardan ibaretti. Bu öğretiler yaygın kanaatin aksine maddi elementlerden ziyade zihinsel güçlerde ehlileşme ve hakimiyet. Bir metali başka bir metale dönüştürmekten ziyade belli türden mental titreşimlerin diğerlerine dönüştürülmesi hakkında olan hermetik simya sanatının temel prensiplerini tesis ediyordu. Metali altına çevirecek olan felsefe taşı efsanesi bütün her mescid öğrencilerinin kolayca idrak ettiği üzere hermetik felsefe ile ilgili bir teşbihti. İlk dersi içeren bu küçük kitapta Kabalyan'a uygun bir biçimde eklediğimiz açıklamalarla öğrencileri Hermetik öğretileri derinlemesine araştırmaya davet ediyoruz. İnisiye ünvanlarımıza rağmen bizler Hermes'in, üstadın ayakları dibinde mütevazi birer öğrenciyiz. Asıl metnin kasten belirsiz terimler ardına gizlenmiş olması sebebiyle burada ki kuralları, prensipleri, ve aksiyonlarını günümüz öğrencilerinin daha kolay anlayacağını umduğumuz şekilde açıklıyor ve örnekliyoruz. Kabalyon'un orijinal metninde yazılı olan özdeyişler, ilkeler ve aksiyonlar buraya tırnak işaretiyle alıntılanmıştır. Bize ait olan kısım ise normal metin halindedir. Bu küçük çalışmayı sunduğumuz birçok öğrencinin üstatlar üstadı. Yüceler yücesi Hermes Trismegistus'tan bu yana geçen asırlar boyunca yürünmüş olan üstatlık yoluna girmeden önce bu kitabın sayfalarında kendilerine gerekli bilgiyi bulacaklarını umut ediyoruz. Kabalyon'da şöyle bildirilmiştir. Üstadın ayak sesleri işitildiğinde öğretisine açık olanların kulakları sonuna kadar açıktır. Kabalyon Öğrencinin kulakları işitmeye hazır olduğunda onları bilgelikle dolduracak dudaklar gelecektir. Kabalyon Demek ki öğretilere göre bu kitabın sayfalarındaki bilgiler öğretiyi almaya hazır olanları kendine çekecektir. Ve yine öğrenci hakikati almaya hazır olduğunda bu kitap ona gelecektir. Yasa budur. Hermetik sebep-sonuç prensibi, cazibe yasasına bakışımı, ...içinde dudak ve kulağı, öğrenci ve kitabı bir araya getirecektir. İkinci bölüm Yedi hermetik prensip Yedi hakikat prensibi vardır. Her kim ki bunu bilip anlar, ...sihirli dokunuşu, tapınak kapılarını sonuna kadar açan büyülü anahtara sahiptir. Kabalyon Bütün hermetik felsefenin dayandığı yedi hermetik ilke... 1- Zihinsellik prensibi, 2- Tekabül prensibi, 3- Titreşim prensibi, 4- Kutupluluk prensibi, 5- Ritim prensibi, 6- Sebep-Sonuç prensibi, 7- Cinsiyet prensibi. Bu derslerde 7 prensibi sırasıyla açıklayacak ve tartışacağız. Ne var ki önce her prensip için kısa açıklamalar vermek yerinde olur. 1. Zihinsellik prensibi Bütün zihindir. Evren zihinseldir. Bu prensip, bütün zihindir prensibini somutlar. Bu prensibe göre bütün maddi evren, hayat fenomeni, madde, enerji terimiyle tanıdığımız bütün dış görünüşlerin ve ifadelerin, Kısacası maddi duyularımıza görünür olan her şeyin altında yatan tösel gerçeklik, tindir. Tin kendinde bilinmez ve tanımlanamazdır. Fakat bir evrensel, ebedi, canlı zihin olarak düşünülebilir. Bu prensip aynı zamanda fenomen dünyasının ya da evreninin sadece bütünün zihinsel yaratımı olduğunu, mahlukat, yaratılmış olanlar için geçerli yasalara tabi olduğunu, Evrenin her birimi ve kısmıyla bir bütün olarak içinde yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve var olduğumuz bütünün zihninde mevcut olduğunu açıklar. Bu prensip evrenin zihinsel doğasını tesis ederek insanların aklını hayli meşgul eden çeşitli mental ve psişik fenomenleri kolayca açıklar. Söz konusu fenomenler böylesi bir açıklama olmadan anlaşılamaz ve bilimsel incelemeden kaçarlar. Bu yüce hermetik zihinsellik prensibini anlamak, bireyin zihinsel, mental evrenin yasalarını kolayca kavramasını ve bu prensibi kendi iyiliği ve gelişimi için kullanmasını mümkün kılar. Hermesçiliğin öğrencisi büyük zihinsel yasaları gelişi güzel kullanmak yerine akıllı bir şekilde kullanmaya muktedir olur. Sahip olduğu büyük anahtarla öğrenci bilgi tapınağının birçok zihinsel ve psikik kapısını açıp, özgürce ve akıllıca içeri girebilir. Bu prensip enerji, güç ve maddenin gerçek doğasını ve bütün bunların niçin ve nasıl zihin hakimiyetinden sonra geldiğini açıklar. Asırlar önce eski hermetik üstadlardan biri şunları yazmıştır. Her kim ki evrenin zihinsel doğasını kavrar, Üstatlık yolunda hayli yol almıştır. Ve bu sözler bugün de yazıldıkları gün kadar doğrudurlar. Bu büyük anahtar olmadan üstadlık imkansızdır. Öğrenci beyhude yere tapınağın kapılarını çalar haçalar. Tekabül Prensibi Yukarıdaki, aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Bu prensip varlık ve hayatın çeşitli planlarına ait fenomenlerle her zaman bir tekabül ilişkisi olduğu hakikatini anlatır. Kadim hermetik aksiyon şöyledir. Yukarıdaki aşağıdaki gibidir, aşağıdaki yukarıdaki gibi. Prensiplerin kavranması, insana birçok karanlık paradoksu ve doğanın saklı gizini çözmenin araçlarını sunar. Bilgimizi aşan planlar mevcuttur. Fakat tekabül prensibini uyguladığımız vakit, aksi takdirde bizim için bilinmez kalacak bir şeyi anlamaya muktedir oluruz. Bu prensip, Çeşitli maddi, zihinsel ve spiritüel evrenlerde var olan ve geçerli bir ilke, bir evrensel yasadır. Kadim Hermesçiler bu prensibi insanın bilinmesi gözlerden saklayan, engelleri aşmasını mümkün kılan ve en önemli zihinsel araçlardan biri olarak kabul ederdi. Onun kullanılması, İsis'in peçesinin tanrı yüzünü görür gibi olduğumuz bir dereceye kadar yırtılmasını sağlamıştır. Geometri ilkeleri uzak güneşlerin ve onların hareketlerini gözlem evinde oturduğumuz yerden ölçmemizi nasıl sağlıyorsa tekabül prensibi de insanın bilinenden bilinmeyene akıl yürütmesini mümkün kılar. İnsan monadı araştırarak baş meleği anlar. 3. Titreşim Prensibi Prensip modern bilimin onayladığı ve her yeni bilimsel keşfin doğrulama eğiliminde olduğu her şey hareket halindedir. Her şey titreşir, hiçbir şey durmaz gerçeğini anlatır. Halbuki bu Hermesçi prensip zaten binlerce yıl önce Kadim Mısır'ın üstadlarınca dile getirilmişti. Bu prensip madde, enerji, zihin, hatta ruhun çeşitli tezahürleri arasındaki farkların büyük ölçüde farklı titreşim oranlarına bağlı olduğunu açıklar. Saf din olan bütünden en kaba madde formuna kadar her şey titreşim içindedir. Titreşim ne kadar yüksekse evren hiyerarşisindeki yer o kadar yüksektir. Dinin titreşimi öylesine sonsuz bir hıza ve yoğunluğa sahiptir ki, pratik açıdan tıpkı çok hızlı hareket eden bir tekerleğin sabit olması gibi sabittir o. Ölçeğin diğer ucunda titreşimi öylesine düşük kaba madde formları vardır ki, onlar da hareketsiz görünürler. Bu iki uç arasında milyonlarca farklı titreşim vardır. Taneciklerden elektronlara, atoma ve moleküle, dünyalardan evrenlere her şey titreşimli hareket halindedir. Bu durum, farklı titreşim derecelerinden başka bir şey olmayan enerji ve kuvvet planları, titreşimlere bağlı olan zihinsel planlar, hatta spiritüel planlar içinde doğrudur. Bu prensibin anlaşılması, Hermetik öğrencilerin uygun formüllere sahip oldukları takdirde kendilerinin ve başkalarının zihinsel titreşimlerini kontrol etmelerini mümkün kılar. Üstatlar bu prensibi çeşitli şekillerde doğa fenomenine de uygular. Eskilerden biri Erg asası titreşim prensibini anlayanın elindedir diye yazmıştır. 4. Kutupluluk Prensibi Bu prensip Hepsi de eski hermetik aksiyonlar olan her şey ikilidir. Her şeyin iki kutbu vardır. Her şeyin kendi zıt çifti vardır hakikatini anlatır. Birçok kişiyi şaşkına çevirmiş olan tez ve antitez doğada bir derecede farklıdır. Zıtlar yalnızca derecede farklı aynı şeydir. Zıt çiftler uzlaştırılabilirler. Uçlar buluşurlar. Her şey hem vardır hem yoktur. Bütün doğrular yarı yanlıştır. Her şeyin iki yüzü vardır diye ifade edilen eski paradoksları açıklar. Bu prensip her şeyde iki kutup ya da iki yön olduğunu, zıtların gerçekte yalnızca aynı şeyin iki ucu olduğunu ve bu uçlar arasında o şeyin çeşitli derecelerinin var olduğunu açıklar. Örnek vermek gerekirse, soğuk ve sıcak her ne kadar zıtlar olsa da, gerçekte aynı şeydir. Farklar yalnızca aynı şeyin farklı derecelerinden kaynaklanır. Bir termometreye bakın ve sıcağın bitip soğuğun başladığı yeri bulmaya çalışın. Mutlak sıcak veya mutlak soğuk diye bir şey yoktur. Sıcak ve soğuk terimleri yalnızca aynı şeyin farklı derecelerini işaret eder. Ve kendini sıcak veya soğuk olarak gösteren bu aynı şey sadece titreşimin bir oranı çeşidi ve biçimidir. Demek ki sıcak ve soğuk, ısı dediğimiz şeyin iki kutbundan başka bir şey değildir. Burada görünen fenomenler, zıtlık ilkesinin tezahürleridir. Aynı ilke, aslında aynı şeyler olan, farkın fenomenin iki ucu arasındaki derece farkına dayandığı ışık ve karanlık tezahürleri için de geçerlidir. Karanlık nerede bitiyor, ışık nerede başlıyor? Büyük ve küçük arasındaki fark nedir? Sert ve yumuşak, siyah ve beyaz, keskin ve küt, ses ve sessizlik, yüksek ve alçak, artı ve eksi. Kutupluluk prensibi bu paradoksları açıklar. Başka hiçbir prensip onun yerini alamaz. Aynı prensip zihinsel planda da geçerlidir. Gelin sevgi ve nefret uç örneğini ele alalım. Bu iki zihinsel hal tümüyle farklı görünür. Bununla birlikte nefretin ve sevginin dereceleri ve hoşlanma, hoşlanmama terimlerini kullandığımız, hafif hafif birbirine karıştığı için bazen bir şeyden hoşlanıp hoşlanmadığımızı ya da herhangi bir şey hissedip hissetmediğimizi bilemediğimiz orta noktalar vardır. Bir an düşündüğünüzde saat görebileceğiniz gibi, bütün bunlar yalnızca aynı şeyin farklı dereceleridir. Ve her mescilere daha önemli olan bir şey vardır ki insanın bizzat kendi zihninde ve başkalarının zihninde nefret titreşimleri, sevgi titreşimlerine dönüştürülebilir. Bu satırları okuyan aranızdaki birçok kişi hem kendilerinde hem başkalarında sevginin nefrete, veya nefretin sevgiye birdenbire dönüştüğüne tanık olmuştur. Dolayısıyla bunun iradeyi kullanarak ya da her mesci formüller vasıtasıyla yapılması imkanını fark edeceksiniz. İyi ve kötü, yani hayır ve şer, aynı şeyin iki kutbundan başka bir şey değildir. Hermesçiler, kutupluluk prensibini uygulama yoluyla kötüyü iyiye dönüştürme sanatını bilirler. Kısaca, Kutupluluk sanatı, kadim ve modern her mescistatlar tarafından bilinen ve uygulanan zihinsel simyanın bir aşaması olur. Eğer sanatın gerektirdiği zaman ve çaba harcanırsa, prensibi anlamak, bir insana kendinin ve başkalarının kutbunu değiştirme gücünü verir. 5. Ritim Prensibi Her şey akar, içe ve dışa. Her şey dalgalanır, yükselir ve alçalır. Her şeyde sarkacın salınımı vardır. Sağa salınım, sola salınımla aynıdır. Ritim kendini telafi eder. Bu prensip her şeyde. Daha önce açıklamış olduğumuz kutupluluk yasası gereği iki uç arasında ölçülebilir bir öne ve arkaya. içe ve dışa, ileri ve geri. Sarkaçsı. Gelgitimsi bir dalga hareketi ve akışın tezahür ettiği hakikatini anlatır. Etki ve tepki, ilerleme ve gerileme, doğuş ve batış birlikte vardır. Evrenlerin, güneşlerin, dünyaların, insanın, hayvanların, zihnin, enerjinin ve maddenin yasasıdır bu. Söz konusu yasa dünyaların yaratılışında ve yok oluşunda ulusların yükselişinde ve çöküşünde, canlıların hayatında ve nihayet insanın zihinsel hallerinde tezahür eder. Ki dolayısıyla her mesciler bu prensibin anlaşılmasını çok önemli bulurlar. Her mesciler bu prensibi kavramış, onun evrensel geçerliliğini ve uygun formüller ve yöntemler kullanarak bu yasanın kendi üzerindeki etkilerini üstesinden gelmenin araçlarını keşfetmişlerdir. Onlar zihinsel nötrleştirme yasasını uygular. Bu prensibi kaldıramaz, işlemesini durduramazlar. Fakat prensipte ustalaşma derecelerine bağlı olarak onun kendileri üzerindeki etkisinden sıyrılabilirler. Bu prensip tarafından kullanılmak yerine prensibi kullanmayı öğrenmişlerdir. Bu ve benzeri yöntemler her mesci sanatları oluşturur. Her mesci üstad dinlenmek istediği noktada kendini kutuplar ve onu öteki uca taşıyacak ritmik sarkaç hareketini nötrleştirir. Kendine hakim olmayı başarmış bütün insanlar bunu genellikle bilincinde olmadan belirli bir dereceye kadar başarabilirler. Oysa üstad bunu bilinçli olarak, iradesini kullanarak yapar ve bir sarkaç gibi ileri geri savrulan avamın imkansızlığına inandığı bir dereceye kadar dengeye ve zihinsel sarsılmazlığa erişebilir. Bu ve kutupluluk prensibi her mesciler tarafından dikkatle incelenmiştir. Etkisiz hale getirme, nötrleştirme teknikleriyle bunların kullanımı her mescidi hinsel simyanın önemli bir parçasını oluşturur. 6. Sebep-Sonuç Prensibi Her sebebin bir sonucu, her sonucun bir sebebi vardır. Her şey yasaya göre olur. Değişim, Bilinmeyen yasadan başka bir şey değildir. Birçok nedensellik planı vardır. Hiçbir şey bu yasadan azade değildir. Bu prensip her sebep için bir sonuç olduğu, her sonucun bir sebebi olduğu gerçeğini açıklar. Hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını, yasaya göre olduğunu, rastlantı diye bir şey olmadığını, var olan başka planlar olsa da, Yüksek planlar alt planlara egemen olsa da hiçbir şeyin tümüyle bu yasadan kaçamayacağını açıklar. Hermesçiler belirli bir dereceye kadar sebep sonucun olağan planının üzerine yükselme sanatını ve yöntemlerini anlar ve zihinsel olarak daha üst bir plana yükselerek sonuç olmak yerine sebep olurlar. Halk yığınları kendilerinden güçlü olanların iradelerine, ve arzularına kendini kaptırır. Kalıtım, telkin ve diğer dışsal sebepler onları hayat satrancının piyonlarına dönüştürür. Fakat üst plana yükselen üstadlar kendi ruh hallerine, karakterlerine, özelliklerine, güçlerine ve çevrelerindeki ortama egemen olup piyon değil piyonu hareket ettiren el olurlar. Başkalarının iradeleri ve çevreleri tarafından oynanmak ve hareket ettirilmek yerine hayat oyununun oynanmasına yardım ederler. Prensibin oyuncağı olmaktansa onu kullanırlar. Üstad daha yüksek planların nedenselliğine tabidir. Fakat kendi planlarının yönetimine yardım ederler. Bu ifadenin içinde her mescid bilgi hazinesi saklıdır. Okuyabilen okusun. 7. Cinsiyet Prensibi Bu prensip cinsiyetin her şeyde tezahür ettiğini, eril ve dişil prensiplerin her zaman faal olduğunu somutlar. Bu sadece fiziksel plan için değil, zihinsel hatta spiritüel plan için de geçerlidir. Fiziksel planda prensip cinsiyet olarak ortaya çıkar. Daha yüksek planlarda prensip daha yüksek formlara bürünür. Fakat prensibin varlığı sabit kalır. Bu prensip olmadan ne fiziksel, ne zihinsel, ne de spritüel yaratı mümkündür. Onun yasalarını anlamak, insanın zihnini karıştıran birçok konuyu aydınlatacaktır. Cinsiyet prensibi meydana getirmekten, yeniden canlandırmaktan ve yaratmaktan hiç vazgeçmez. Her şey ve kadın olsun, erkek olsun, her insan... Bu iki element ya da prensibi kendi içinde barındırır. Erkekte dişi, dişi de erkek vardır. Zihinsel ve spiritüel yaratı, meydana gelme ve yeniden yaratımı anlamanız için bu mesci ilkeyi çalışmanız ve anlamanız gerekir. İlke hayatın birçok gizeminin çözümünü içinde barındırır. Bu prensibin cazip isimler altında öğretilen fakat doğanın yüce cinsiyet prensibinin istismar edilmesinden başka bir şey olmayan yıkıcı ve küçük düşürücü şehvani teoriler, öğretiler, aşağılık uygulamalarla hiçbir ilgisi olmadığı konusunda sizi uyarırız. Kadim faalesizm biçimlerinin böylesi dirilişleri zihni, bedeni ve ruhu yıkar. Hermetik felsefe, şehvete, ahlaksızlığa ve doğanın ilkesinin sapıkça kullanılmasına neden olan bu küçük düşürücü öğretilere karşı her zaman uyarıda bulunmuştur. Böyle öğretiler arıyorsanız onları başka yerde arayın. Hermetizm asla böyle şeyleri içermez. Saf için her şey saf, aşağı için her şey aşağılıktır. Üçüncü Bölüm Zihinsel Dönüşüm Zihin tıpkı metaller ve elementler gibi halden hale, durumdan duruma, dereceden dereceye, kutuptan kutuba, titreşimden titreşime dönüştürülebilir. Gerçek hermetik dönüşüm bir zihin sanatıdır. Daha önce ifade ettiğimiz üzere Hermesçiler, ilk simyacılar, astrologlar ve psikologlardır. Çünkü bu düşünce okullarının kurucusu Hermes'tir. Astrolojiden astronomi, simyadan modern kimya, mistik psikolojiden modern psikoloji okulları çıkmıştır. Fakat kadimlerin, modern okulların yalnızca kendi özel alanları olarak gördükleri şeylerden haberdar olmadıkları düşünülmemelidir. Kadim Mısır'ın taşlarına işlenmiş olan kayıtlar, kadimlerin kapsamlı bir astronomi bilgisine sahip olduklarını açıkça göstermektedir. Bizzat piramitlerin inşa ediliş tarzı bile, piramitlerin planı ile astronomi bilimi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Kimyadan da habersiz değillerdi. Çünkü kadim yazılardan kalan parçalar, eşyanın kimyasal özelliklerini bildiklerini göstermektedir. Aslında fizikle ilgili kadim teoriler, modern bilimin özellikle maddenin yapısıyla ilgili son keşifleri tarafından yavaş yavaş doğrulanmaktadır. Aynı şekilde onların psikolojinin modern keşifleri denilen şeylerden habersiz oldukları da düşünülmemelidir. Aksine Mısırlılar psikoloji biliminde özellikle modern okulların göz ardı ettiği psişik ilimler adı altında incelenen ve günümüzün psikologlarına hayretler içinde bırakıp onlara belki de doğru bir tarafı vardır dedirten dallarda bilhassa iyidiler Gerçek şu ki kadimler maddesel kimyanın astronominin ve psikolojinin, daha doğrusu beyin faaliyeti anlamındaki psikolojinin ötesinde astroloji denilen aşkın astronomi bilgisine, simya denilen aşkın kimya bilgisine, mistik psikoloji denilen aşkın psikoloji bilgisine sahiptiler. Modern bilimciler yalnızca dış bilgiye sahipken onlar iç bilgiye de sahiptiler. Hermesçilerin sahip oldukları birçok gizli bilgi dalları arasında bu dersin konusunu oluşturan zihinsel dönüşüm dedikleri bir bilgi vardı. Dönüşüm terimi genellikle metalleri bilhassa baz metalleri altına dönüştürme kadim sanatını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Dönüşüm kelimesi bir doğayı, biçimi veya maddeyi başka bir doğaya, biçime veya maddeye dönüştürme demektir. Buna göre zihinsel dönüşüm zihinsel halleri, biçimleri, durumları değiştirip dönüştürme sanatı anlamına gelmektedir. Öyleyse zihinsel dönüşüm uygulamalı mistik psikolojinin bir biçimi. Bir başka deyişle zihinsel kimya sanatıdır. Bu durum göründüğünden daha anlamlıdır. Mental planda dönüşüm simya ve kimya sonuçları bakımından yeterince önemlidir. Yalnızca bunlarla kalsa bile insanlığın bildiği en önemli bilim dallarından biri olacaktır. Fakat bu sadece başlangıçtır. Gelin neden böyle olduğunu birlikte görelim. Yedi Hermesçi prensipten birincisi zihinsellik prensibi. Evrenin temelindeki gerçeğin zihin olduğu. Evrenin bizzat zihin olup bütünün zihninde mevcut olduğu anlamına gelen bütün zihindir. Evren zihinsel aksiyomudur. Gelecek derslerde bu prensip üzerinde duracağız. Fakat şimdilik bu prensibi doğru kabul ettiğimiz zaman sonuçlarının ne olacağına bakalım. Evren gerçekte zihinsel ise o zaman zihinsel dönüşüm sanatı, madde, kuvvet ve zihin açısından evrenin koşullarını değiştirme sanatı demektir. Gördüğünüz üzere zihinsel dönüşüm sanatı gerçekten de kadim yazarların mistik çalışmalarında hakkında çok şey söyleyip uygulamaya yönelik çok az bilgi verdikleri majidir. Eğer bütün zihinsel ise, kişiyi zihinsel koşulları değiştirmeye muktedir kılan sanat, ustaya genelde zihinsel dediğimiz şeyler dışındaki maddi koşulların da hakimiyetini sunuyor olmalıdır. Doğrusunu isterseniz doğanın elementlerini, fırtınaların çıkarılmasını ve dindirilmesini, depremlerin ve diğer fiziksel fenomenlerin başlatılıp durdurulmasını kontrol edecek derecede hakimiyet gücüne ileri zihin simyacıları dışında hiç kimse erişemez. Fakat böyle insanların geçmişte ve günümüzde var oldukları meselesi bütün okulların ileri okültüleri için ciddi bir inanç meselesidir. En iyi öğretmenler, inançlarını meşru kılacak tecrübeler yaşamış oldukları için üstadların mevcut olup Böylesi güçlere sahip olduğu konusunda öğrencilerini ikna ederler. Bu üstadlar güçlerini halkın önünde sergilemez. Aksine erme yolunda daha iyi çalışmak için insan kalabalığından kaçarlar. Üstatların var olduklarından bahsetmemizin nedeni gücün tamamıyla zihinsel olduğuna ve her mesci zihinsellik prensibi yani evren zihinseldir. Altında yüksek zihinsel dönüşüm çerçevesinde faal olduğuna dikkatinizi çekmektir. Fakat derece bakımından üstadlardan, inisiyelerden daha aşağı olan öğrenciler ile her mesciler, zihinsel planda, zihin dönüşümünde istedikleri gibi çalışabilirler. Aslında psikolojik fenomen, zihinsel etki, zihin bilimi, yeni düşünce fenomeni, aynı genel çizgilerle işe yaramaktadır. Çünkü fenomene ne isim verilirse verilsin, gerçekte tek bir ilke söz konusudur. Zihinsel dönüşümün öğrencisi ve uygulayıcısı, etkili ya da etkisiz biçimde zihinsel şartları, halleri değiştirerek zihinsel planda iş görür. Zihin bilimi, okullarının birçok tedavi, telkin, inkar gibi formülleri, her mesci sanatın genellikle kusurlu, bilim dışı formüllerinden ibarettir. Modern uygulamacıların büyük bir çoğunluğu kadim üstadlarla karşılaştırıldıklarında hay cahil kalır. Çünkü çalışmanın dayandığı temel bilgiden yoksundur. Hermetik yöntemlerle bir insanın kendi zihin durumu değiştirilip dönüştürülmekle kalmaz, yasalara ve ilkelere dair belirli bir kavrayış sayesinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak öz savunma ilkeleri hakkında bilgilendirilmemiş olan öteki insanların da zihinsel durumları değiştirilebilir. Dahası birçok modern zihin bilimi, öğrencilerinin ve uygulayıcılarının bildiği üzere, güçlü bir dilek, irade ve hayatını değiştirmeyi arzulayan insanın tedavi edilmesiyle değiştirilip dönüştürülebilir. Günümüz insanlar bu konularda genelde bilgili oldukları için buradaki amacımız ister iyilik, İster kötülük için kullanılsın çünkü her kutupluluk prensibine göre güç zıt amaçlar için kullanılabilir. Bütün bu uygulama biçimlerinin temelinde her prensip ve sanatın yattığını göstermekten ibarettir. Bu küçük kitapta zihinsel dönüşümün temel ilkelerini açıklayacağız. Öyle ki okuyan temel ilkeleri anlasın ve bu sayede kutupluluk prensibinin sayısız kapısını açacak anahtara sahip olsun. Şimdi sıra Kabalyon'da bahsedilen bütün zihindir, evren zihinseldir sözleriyle açıklanan yedi her mesci prensipten ilkini zihinsellik prensibi üzerine düşünmeye geldi. Öğrencilerden bu yüce prensibe dikkatle bakıp onu incelemelerini istiyoruz. Çünkü o gerçekten her mesci felsefenin ve her mesci zihinsel dönüşüm sanatının temel ilkesidir. Dördüncü bölüm. Bütün zaman, mekan ve değişim evreninin gerisinde ve altında tözsel gerçeklik ve temel hakikat mevcuttur. Söz burada bütün dış tezahürlerin altında yatan öz özsel gerçeklik kendinde şey anlamındadır. Tövsel ise fiilen var olan, özsel unsur olma, gerçek olma anlamlarındadır. Gerçeklik, gerçek olma hali, hakiki, ömürlü, geçerli, değişmeyen, sürekli, fiili anlamlarına gelir. Bütün dış tezahür ve görünüşlerin ötesinde ve altında mutlaka bir tövsel gerçeklik olmalıdır. Bu yasadır. Kendisinin de birbirimi olduğu evreni düşünen insan, maddede, kuvvette ve zihinsel hallerde değişimden başka bir şey görmez. Hiçbir şeyin gerçekten var olmadığını, her şeyin oluş ve değişim olduğunu görür. Hiçbir şey hareketsiz kalmaz. Her şey doğar, büyür ve ölür. Eşya en yüksek noktasına eriştiği anda düşüşe geçer. Ritim yasası, her daim faaldir. Hiçbir şeyde sürekli bir nitelik, sabitlik yoktur. Süren tek şey değişimdir. Bu, insan her şeyin başka bir şeyden geldiğini ve başka bir şeye dönüştüğünü sürekli bir etki ve tepki, içe ve dışa akış, inşa olma ve yıkılma, varoluş ve yokoluş, doğum, büyüme ve ölüm halinde olduğunu görür. Değişimden gayrı her şey geçicidir. Eğer bu kişi düşünebilen bir insansa, bütün bu değişen şeylerin, altta yatan bir kuvvetin, tözsel, asli bir gerçekliğin yalnızca dışsal görünüşleri veya tezahürleri olması gerektiğini anlar. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda yaşamış bütün düşünürler, bu tössel gerçekliği varsaymayı bir zorunluluk olarak görmüşlerdir. Adından bahsetmeye değer bütün felsefeler bu düşünceye dayanır. İnsan bu tözsel gerçekliğe birçok ad vermiştir. Kimileri ona her yerde farklı isimlerle çağrılan bir tanrının ismini vermiş. Kimileri ona ezeli ve ebedi enerji demiş. Kimileri madde diye adlandırmaya çalışmıştır. Fakat hepsi onun varlığını kabul etmiştir. Bu öyle açık bir şeydir ki, Kanıta gerek yoktur. Bu derslerde dünyanın kadim ya da modern bazı büyük düşünürlerinin, her mesci üstadların örneğini izledik. Ve bu görünüşlerin altındaki kuvveti, tözsel gerçekliği, insanın adlandırılamaz ve sıfat takılamaz olan için kullandıkları diğer terimlerin içinde en kapsamlı olduğuna inandığımız her adı kullandık. Bütün, tüm zamanların yüce her mesci düşünürlerinin, daha yüksek varlık planlarına ulaşmış olan aydınlanmış ruhların görüşlerini kabul ediyor ve öğretiyoruz. Her iki grup insan da bütünün gerçek iç doğasının bilinemez olduğunu söylemektedir. Bu böyle olmak zorundadır. Çünkü kendi iç doğasını ve varlığını bütünden başka hiçbir şey anlayamaz. Her mesciler kendinde bütünün her zaman bilinmez kalacağına inanır ve bunu öğretir. Tanrı bilimcilerin ve metafizikçilerin bütünün içsel doğasına dair teorilerini, tahminlerini ve akıl yürütmelerini sonsuzun gizini kavramaya çalışan cüz'i akılların çocuksu çabaları olarak görürler. Yüklenilen işin tabiatı gereği bu çabalar bugüne tek başarısız olmuştur. Bundan sonra da başarısız olacaktır. Bu tür soruların peşinde koşan insan, bir düşünce labirentinde dolaştıkça dolaşır ve sonunda bütün salim aklı, eylemi ve davranışı yitirip sonunda hayatını sürdüremez hale gelir. Kafesinin ortasındaki çemberin içinde dönüp duran, tüm gücüyle koşup hiçbir şeye ulaşamayan ve sonunda hala kafesinin içinde başladığı yerde son bulan bir sincap gibidir. Kendilerine bakıp bütüne kişilik, Nitelikler, özellikler, karakteristikler ile hassalar tayin edip, kıskançlık, övgüye ihtiyaç, gurur, kurban isteme ve tapınılma arzusu gibi insanoğlunun aşağı özellikleri ile soyumuzun çocukluk günlerinin artıkları da dahil olmak üzere beşeri heyecanları, duyguları ve karakteristikleri atfedenler ise bu kişiler arasında en kibirlileridir. Bu tür fikirler Olgun erkekler ve kadınlar için hiçbir değer taşımaz ve hemen bir kenara atılır. Bu noktada din ve tanrı bilim, felsefe ve metafizik arasında bir ayrım yaptığımız ifade etmemiz yerinde olabilir. Din bizim için bütünün varlığının sezgisel farkına varışı ve onunla kurulan ilişkiyken, tanrı bilim insanın ona kişilik, nitelikler ve karakteristikler tayin etmesi demektir. Tanrı bilimcilerin teorileri onun işlerine, iradesine, arzularına, planlarına, tasarılarına dairdir. Bütün ile insan arasında ara bulucu mevkiinde olduklarını zannederler. Bizim için felsefe bilinebilen ve düşünülebilen şeylerin bilgesini aramakken, Tanrı bilimle aynı eğilime sahip olan metafizik, soruşturmayı bilinmeyen ve düşünülemeyenin alanına, sınırların ötesine götürme çabası demektir. Sonuç olarak hem din hem de felsefenin kökleri gerçeklikteyken insan zihni ve ruhu için güvenilmez destekten başka hiçbir şeye ulaşamayan tanrı bilim ve metafizik cehaletin kaygan kumunda yetişen kırık sazlara benzemektedir. Öğrencilerimizin bu tanımları kabul etmesi için ısrar etmiyoruz. Sadece kendi duruşumuzu belirtiyoruz. Her durumda buradaki derslerde Tanrı bilin ve metafizik hakkında çok az şey söylenecektir. Bütünün öz doğası bilinmez olsa da onun mevcudiyeti ile ilgili bazı hakikatler vardır ki akıl bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Bunları incelemek özellikle yüksek planlardaki aydınlanmış olanların bildikleriyle uyum içinde olduğu sürece düzgün bir soruşturma konusu oluşturmaktadır. Sizi bu soruşturmaya davet ediyoruz. Eğer düşünen bir insansak, insan aklının bilinmeyeninin peçesini kaldırmaya çalışmadan bütün hakkında söyledikleri şunlardır. Bütün, bütün olmalı. Gerçekten mevcut olmalıdır. Bütünün dışında hiçbir şey var olamaz. Aksi takdirde bütün, bütün olamaz. Bütün, zamanda sonsuz ve ebedi olmalıdır. Her daim var olan olmalıdır. Çünkü hiçbir şey yoktan yaratılamaz. Çünkü hiçten hiçbir şey çıkmaz. Çünkü o tek bir an bile var olmamış ise şimdi var olamaz. Çünkü bir an bile yokluğa geçemez. Tümüyle yok edilemez, var olan bir şey asla yok olmaz. Mekanda sonsuz olmalıdır. Bütünün dışında bir şey olmadığı için her yerde olmalıdır onun sürekliliğini kesecek, bölecek ve ayıracak. Boşlukları dolduracak hiçbir şey olmadığı için, bütün uzayda ara vermeden, ayrılmadan, kesintiye uğramadan, eksilmeden var olmalıdır. Ona son, dış olacak, onu sınırlayacak, zapt edecek, değiştirecek veya şarta bağlayacak hiçbir şey olmadığı için, o erkte, sonsuz veya mutlak olmalıdır. O başka bir erken tebaası olamaz. Çünkü başka erk yoktur. Başka bir şeye dönüşemeyeceği, başka bir şeyden dönüşüp gelmiş olamayacağı için bütün değişmez olmalıdır. Ona ne eklenebilir, ne ondan çıkarılabilir, o ne arttırılabilir, ne azaltılabilir, ne büyür, ne kötülür. Bütün şu anda ne ise her zaman öyle var olmuş olmalı. Her zaman öyle mevcut kalmalıdır. Onun kendisine dönüşebileceği başka bir şey ne geçmişte, ne şimdi, ne de gelecekte vardır. Bütün sonsuz, mutlak, ebedi, değişmez olduğu için sonlu, değişen, akan, düzi hiçbir şey bütün olamaz. Ve gerçeklikte bütün dışında hiçbir şey yoktur. Öyleyse sonlu her şey, Gerçekte hiçbir şeydir. Ne aklımız bulanmıştır ne de korkuyoruz. Sizi hermetik felsefe kisvesi altında herhangi bir dine götürme niyetinde değiliz. Bu birbirine zıt görünen durumlar uzlaşacaktır. Sabırlı olun, oraya vaktinde varacağız. Etrafımızda bütün biçimlerin fiziksel temelini oluşturan madde denilen bir şey görüyoruz. Bütün madde mi? Kesinlikle değil. Evrende zihin ve hayat tezahür etmesine rağmen maddede zihin ve hayat tezahür etmez. Bütün madde olamaz. Çünkü hiçbir şey kendinden küçük bir kaynaktan çıkamaz. Sebepte olmayan sonuçta tezahür edemez. Öncesi olmayanın sonrası olamaz. Üstelik modern bilim bile bize gerçekte madde denilen bir şeyin mevcut olmadığını, Madde dediğimiz şeyin gerçekte engellenmiş enerji, yani düşük oranlı bir titreşime sahip enerji ya da kuvvet olduğunu söylemektedir. Çağdaş bir yazarın söylediği gibi, madde sırra kadem basmıştır. Maddeci bilim bile madde teorisini terk etmiş ve artık enerji temelinde iş görmektedir. O zaman bütün enerji ya da kuvvet midir? Hayır. Maddecilerin kullandığı anlamda ne enerji ne de kuvvettir. Çünkü enerji ve kuvvet kördür. Mekanik şeyler hayat ve zekadan yoksundur. Yukarıda bahsedilen hiçbir şey kendinden küçük bir kaynaktan çıkamaz sebebinden dolayı kör enerji ve kuvvetten zeka ve hayat çıkamaz. Demek ki bütün sadece enerji ya da kuvvet olamaz. Olsaydı varlıkta zeka ve hayat gibi şeyler olamazdı. Canlı olduğumuz ve bu soruyu düşünürken zeka kullandığımız için her şeyin enerji ve kuvvet olduğunu söyleyenlerden daha iyisini biliriz. Evrende madde ve enerjiden daha yüksek varlık olarak neyi biliriz? Hayat ve zeka. Çeşitli derecelerde cisimleşmiş hayat ve zeka. O zaman diye sorarsanız, bütünün, Hayat ve zeka olduğunu mu söylüyorsunuz? Cevabımız hem evet hem hayır. Biz ölümlülerin bildiği anlamda akıl ile hayattan bahsediyorsanız cevabımız hayır. Bütün o değildir. Peki siz ne tür bir akıl ve hayattan bahsediyorsunuz diye soracak olursanız cevabımız canlı akıldır. Ölümlülerin bu kelimeleri yüklediği anlamın çok ötesinden bahsediyoruz. Hayat ve akıl, mekanik kuvvetler ya da madde ile karşılaştırıldığında ne ise sonsuz canlı akıl, cüz'i hayat ve akıl ile karşılaştırıldığında odur. Bu terimi aydınlanmış ruhların saygıyla telaffuz ettikleri tin kelimesiyle aynı anlamda kullanıyoruz. Bütün sonsuz canlı zihindir. Aydınlanmış olanlar ona tin der. Beşinci bölüm Zihinsel evren Evren zihinseldir. Bütünün zihnindedir. Bütün tindir. Peki tin nedir? Tin, açıklanamayan ve tanımlanamayan bütün ile tanımlandığı için bu soru cevaplandırılamaz. Tin, insanın sonsuz canlı akıla en yüksek kavram olarak verdiği attır. O, gerçek öz demektir. Canlı akıl demektir. Hayat ve akıl, mekanik enerji ve maddeden nasıl üstünse, canlı akıl da hayat ve akıldan öyle üstündür. Tin, kavrayışımızı aşar. Bu terimi sadece bütün hakkında düşünmek ve konuşmak için kullanıyoruz. Düşünme ve kavrama isteğimiz nedeniyle, Tini sonsuz canlı akıl olarak düşünebiliriz. Fakat onu tümüyle anlayamayacağımızı kabul ederiz. Ya bunu yapacağız ya da düşünmeyi tümüyle bırakacağız. Gelin evrenin doğasını bir bütün olarak ve parçalar halinde düşünerek devam edelim. Evren nedir? Bütünün dışında hiçbir şey olamayacağını hali hazırda gördük. O zaman evren bütünün kendisi midir? Bu doğru olamaz. Çünkü evren çok parçadan ibaret görünmektedir ve sürekli değişim halindedir. Üstelik başka açılardan da bütünle ilgili olarak kabul etmek zorunda kaldığımız, önceki derste ifade edilen şeylere de ters düşmektedir bu. Eğer evren bütün değilse o zaman hiç olmalıdır. Kaçınılmaz olarak ilk akla gelen budur. Fakat sorumuzu cevaplamaz bu. Çünkü evrenin var olduğunu duyularımızla biliyoruz. Eğer evren ne bütün ne de hiç ise ne olabilir ki? Bu soruyu inceleyelim. Eğer evren gerçekten varsa ya da var görünüyorsa bir şekilde bütünden sonra gelmelidir. Bütün tarafından yaratılmış olmalıdır. Fakat hiçten hiçbir şey çıkmayacağına göre bütün onu neyden yaratmış olabilir? Bazı felsefeciler bu soruyu bütünün evreni kendinden, yani bütünün varlığından ve maddesinden yarattığını söyleyerek yanıtlamıştır. Fakat bu doğru olamaz. Çünkü daha önce görmüş olduğumuz üzere, bütünden bir şey eksitilemez ne de o bölünebilir. Eğer bu yine de doğruysa, evrendeki her parçacık kendinin bütün olduğunu bilmez mi? Bütün kendine dair bilgisini asla yitiremez. Ne de fiilen bir atoma ya da kör bir güce veyahut sıradan bir canlıya dönüşebilir. Bazı insanlar bütünün gerçekten de bütün olduğunu bilmiş ve kendilerinin, insanın, bütünüyle bir olduğu sonucuna sıçramış ve kalabalığın şaşkın, bilgelerin üzgün bakışları önünde ben tanrıyım çığlıkları atmıştır. Bir molekülün ben insanım demesi, Herhalde daha mütevazı olurdu. Evren bütün değilse, kendini parçalarına ayıran bütün tarafından yaratılmamışsa o halde ne olabilir ki? Başka ne olabilir? Başka neyden yapılmış olabilir? Bu çok önemli bir sorudur. Dikkatli inceleyelim. Burada tekabül yasası, birinci ders yardımımıza gelir. Aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Kadim Hermes Aksiyomdan faydalanabiliriz. Gelin kendi dünyamızı inceleyerek daha yüksek planların işleyişi hakkında bir fikir edinmeye çalışalım. Tekabül prensibi diğer sorulara olduğu gibi bu soruya da uygulanabilmelidir. Bakalım kendi varlık planında insan nasıl yaratıyor? İlk olarak kendi dışındaki maddelerden bir şey yapar. Fakat bu işimize yaramaz. Çünkü bütünün bu şekilde yaratmasına yardım edecek onun dışında bir şey yoktur. İnsan ikinci olarak üreme yoluyla kendi türünü çoğaltır ve yaratır. Burada öz çoğalma kendi maddesinin belirli bir kısmının taşınması yoluyla olur. Fakat bu da işimize yaramaz. Çünkü bütün ne taşınabilir ne ondan bir parçası ondan çıkarılabilir. Birinci örnekte bir şeylerin ondan alınması. İkinci örnekte bütünün çoğalması veya ona eklenmesi diye bir durum ortaya çıkar ki ikisi de saçmadır. Fakat insanın üçüncü bir yaratma yolu vardır. Evet, insan zihinsel olarak yaratır. Üstelik bunu yaparken ne dışındaki malzemeleri kullanır ne de kendinin bir parçasını. Fakat yine de tini zihinsel yaratıma nüfuz eder. Tekabül prensibini takip ederek bütünün evreni insanın zihinsel imgeler yaratmasına benzer biçimde zihinsel olarak yarattığını düşünmemiz yanlış olmaz. İşte bu noktada aklın söylediği aydınlanmış olanların söyledikleriyle yazdıkları ve öğrettikleriyle tümüyle uyum içindedir. Bu bilge insanların öğrettiğidir. Bu Hermes'in öğretisidir. Bütün malzeme kullanmadan, çünkü kullanacak malzeme yoktur. Veya kendini üretmeden ki bu imkansızdır ancak tek bir yolla zihinsel olarak yaratabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi aydınlanmış olanların en yüksek öğretileriyle uyum içinde olan aklın bu sonucundan kaçış yoktur. Siz öğrenciler nasıl zihninde bir evren yaratabilirse bütün de evrenleri kendi zihninde yaratır. Fakat sizin evreniniz cüzi aklın yaratımıdır. Oysa bütünün ki sonsuz bir zihnin yaratımıdır. Bu ikisi aynı türden olmakla birlikte derece bakımından sonsuzca farklıdır. İleriki sayfalarda yaratı sürecini daha yakından inceleyeceğiz. Fakat şu anda zihnimizi bu nokta üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Evren ve tüm içeriği bütünün zihinsel yaratımıdır. Gerçekten de bütün zihindir. Bütün sonsuz zihinde büyük çağlarca var olan sayısız evrenler yaratır. Yine de bütün için yaratılış, gelişim, düşüş ve milyonlarca evrenin ölümü bir göz kırpımlık süredir. Evrenlerin rahmi bütünün sonsuz zihnidir. Cinsiyet prensibi Hayatın maddi, zihinsel, spiritüel bütün planlarında tezahür eder. Fakat daha önce söylediğimiz gibi, cinsiyet sadece dişilik ve erkeklik anlamına gelmez. Cinsiyet demek, yeniden yaratım veya üreme ile ilgili anlamına gelmektedir. Yaratım veya üreme hangi planda olursa olsun, orada cinsiyet prensibi tezahür eder. Bu evrenlerin yaratımı için de geçerlidir. Sakın dişi veya erkek bir tanrı ya da yaratıcı olduğunu öğrettiğimiz sonucuna varmayın. Bu fikir konuyla ilgili kadim öğretilerin çarpıtılmasından başka bir şey değildir. Gerçek öğretiye göre kendinde bütün, zaman ve mekana ait olanlar dahil olmak üzere bütün diğer yasaların dışındadır. Yasaların olduğu yasadır o ve neşrolunana tabi değildir. Fakat bütün yaratım ve üreme planında tezahür ettiğinde yasaya ve prensibe göre hareket eder. Çünkü daha aşağı bir varlık planında hareket etmektedir. Sonuç olarak cinsiyet prensibi de tezahür eder. Elbette zihinsel planda. İlk defa duyanlar için bu fikir biraz şaşırtıcı gelebilir. Fakat hepiniz aslında onu gündelik yaşayışınızda edilgen biçimde kabul etmişsinizdir. Tanrı babadan, toprak anadan, ilahi babadan, evrensel anneden bahsettiğinizde evrendeki cinsiyet prensibini içgüdüsel olarak kabul etmiş olursunuz. Öyle değil mi? Fakat her mescu öğreti gerçek bir ikiliği, dualiteyi kastetmez. Bütün birdir. Bu iki yan yalnızca tezahür ediş biçimleridir. Öğretiye göre bütünün tezahür ettiği eril ilke, Evrenin fiili zihinsel yaratımından bir şekilde ayrıdır. O iradesini doğa diyebileceğimiz dişil ilkeye yansıtır. Dişil ilke bunun ardından kesin bir şekilde belirlenmiş doğa yasalarına göre basit faaliyet merkezlerinden insana ve ardından daha yüksek ve daha yüksek planlara geçerek evrenin evrim işine başlar. Eski düşünce biçimlerini tercih ediyorsanız Eril prensibi tanrı, dişil prensibi her şeyin rahminden geldiği doğa, evrensel anne olarak tasavvur edebilirsiniz. Bu sadece şiirsel bir konuşma değildir. Evrenin fiili yaratım sürecine dair bir fikirdir. Şunu sakın unutmayın ki bütün birdir. Evren onun sonsuz zihninde üretilmiş, yaratılmış ve mevcuttur. Tekabül prensibini kendi zihninize ve kendinize uygularsanız, Doğru bir fikir edinebilirsiniz. Ben dediğiniz ve kendi zihninizdeki zihinsel imgelerin yaratımından bir anlamda uzakta durup onlara tanık olan şeyi bilirsiniz. Zihinsel yaratıdan benim zihnim dediğiniz şey sorumludur. Fakat zihninizden geçen düşünceleri, fikirleri, hayalleri uzaktan inceleyen, onlara bakan bir ben vardır. Aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Hatırladınız mı? bir planın fenomeni daha yüksek ve daha düşük planların bulmacalarını çözmek için kullanılabilir. Kendini Tanrı'nın evlatları olarak gören sizlerin, din dediğimiz duyguyla bütüne, baba akıla, father minda, içgüdüsel bir saygı göstermenizde şaşılacak bir şey var mı? Doğanın işlerini ve mucizelerini düşündüğünüz vakit, en içinizdeki varlıkta kökleri olan güçlü bir duyguyla dolup taşmanızda şaşılacak bir yan var mı? Bebeğin memeye yaklaşması gibi yaklaştığınız şey ana akıldır, Mother Mind. Sakın çevrenizde gördüğünüz küçük dünyanın, evrende küçük bir toz tanesinden başka bir şey olmayan yeryüzünün bizzat evren olduğunu sanma yanılgısına düşmeyin. Böylesi milyonlarca dünyalar ve o dünyalardan büyük dünyalar vardır. Bütünün sonsuz aklında milyonlarca, ama milyonlarca böyle sevrenler vardır. Kendi küçük güneş sistemimizde bile bizimkinden çok daha yüksek bölgeler ve planlar vardır. Onlarla karşılaştırıldığında insan okyanus dibindeki belli belirsiz cisimlere sahip hayat formlarına benzerler. İnsanın tanrıların sahip olduğunu hayal ettiği güçlerden çok daha fazlasına sahip varlıklar vardır. Üstelik bu varlıklar bir vakitler sizin gibi, hatta daha aşağıydı. Ve siz de bir gün onlar gibi olacak, daha yükseğe çıkacaksınız. Aydınlanmış olanlara göre budur insanın kaderi. Ölüm gerçek değildir, İzafi olarak bile. Ölüm yeni bir hayata doğumdan başka bir şey değildir. Siz büyük çağlar boyunca daha yüksek, daha da yüksek planlara doğru ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyeceksiniz. Evren sizin evinizdir ve zaman sona ermeden evvel onun en ücra köşelerini bile keşfedeceksiniz. Siz bütünün sonsuz aklında yaşıyorsunuz. İmkanlarınız, fırsatlarınız hem zamanda hem mekanda sonsuzdur. Devirlerin büyük devri sona erip bütün tüm yaratıklarını kendine çektiğinde, bütünle bir olmanın tüm hakikatini bilebileceğiniz için sevinçle ona gideceksiniz. Yolda hayli ilerlemiş olan, aydınlanmış olanlar böyle bildirmektedir. Bu süre içinde dinlenin, sakinleşin ve huzurlu olun. Baba, anne, akılın, sonsuz gücünün kanadı altındasınız. Baba, ana, akıl içinde ölümlü çocuklar, Evdedir. Evrende anasız babasız, hiç kimse yoktur. Altıncı bölüm İlahi ikilem. Yarı bilge, evrenin yeterince gerçek olmadığını fark ederek onun yasalarını yenebileceğini hayal eder. Böyle kişiler, kendini beğenmiş, kibirli aptallardır. Duvarlara çarpar ve kendi aptal akıl yürütmeleri yüzünden kafalarını kırarlar. Gerçekten bilgi olan kişi, evrenin doğasını bilir ve onun yasalarına karşı yasayı, alçağa karşı yükseği kullanır. Simya sanatıyla istenmeyeni değerli olana ve kendi zaferine dönüştürür. Üstatlık normal dışı düşler, görürler, fantastik hayaller ve yaşam değil. Yüksek güçleri aşağı güçlere karşı kullanma, yüksek planda titreşerek aşağı planların acısından kaçmaktır. Üstadın silahı küstah inkar değil, dönüşümdür. Bu ikilem, bütün yaratmaya başladığında tezahür eden, kutupluluk prensibinin sonucu olan evren ikilemidir. Bu söze kulak verin. Çünkü yarı bilge ile bilgeliği anlatıyor. Sonsuz bütün için evren, evrenin yasaları, güçleri, hayatı, fenomenleri, meditasyon ya da düş halinde tanık olanın şeyler gibiyken, Sonlu olan her şey için evren gerçek olarak kabul edilmeli ve düşünce ile eylem buna dayanmalıdır. Fakat her zaman yüksek hakikat akılda tutulmalıdır. Her biri kendi planı ve yasalarına göre değerlendirilmelidir. Eğer bütün evrenin hakikaten gerçek olduğunu tasavvur etseydi, evren sabitleşir ve ilerleme imkansızlaşırdı. Ve eğer... İnsan yarı bilgelik yüzünden evreni sadece kendi düşlerine benzeyen bir düş olarak görür ve buna göre hareket edip yaşarsa tıpkı bir uyur gezer gibi tökezler. Bir dairenin içinde dolanır durur, hiçbir ilerleme kat edemez ve inkar ettiği doğa yasalarının vücudunda bıraktığı morluk ve kesiklere uyanmak zorunda kalırdı. Bakışlarınız yıldızlarda olsun ama nereye bastığınıza dikkat edin ki yukarı bakarken Çukura düşmeyesiniz. İlahi ikilemi unutmayın. Evren hem vardır hem yoktur. Hakikatin her zaman iki kutbu olduğunu, mutlak ve göreliyi unutmayın. Yarım doğrulara karşı uyanık olun. Her mescilerin ikilem yasası dediği şey, kutupluluk prensibinin bir veçhesidir. Her mesci yazılar hayat ve varlık sorunlarının düşünülmesinde İkilemin tezahür edişine dair gönderimlerle doludur. Öğretmenler sürekli olarak öğrencilerine herhangi bir sorunun diğer yüzünü ihmal etme hatasına karşı uyarırlar. Ve uyarıları bilhassa bütün felsefe öğrencilerini şaşırtan ve birçoğunun genelde sağduyu diye bilinen şeyin aksine düşünme ve davranmalarına sebep olan mutlak ve izafi sorunlarına yöneliktir. Bütün öğrencileri mutlak ve izafi ilahi ikilemini kesin bir şekilde kavramaya davet ederiz ki yarım doğruların batağına saplanmasınlar. Bu dersin yazılma amacı budur. Dikkatli okuyun. Evrenin bütünün bir zihinsel yaratım olduğunun bilincine varan, düşünen insanın ilk aklına gelen şey, onun sadece yanılsamadan, gerçek dışılıktan ibaret olduğu fikridir ki içgüdüsü buna isyan eder. Fakat bu tıpkı diğer yüce hakikatler gibi hem mutlak hem de izafi bakış açılarından değerlendirilmelidir. Mutlak bakış açısından evren kendinde bütün ile karşılaştırıldığında elbette bir yanılsama, düş fantezidir. Olan görüşümüzde bunu söyler. Çünkü dünyadan gelen ve giden, doğan ve ölen, geçip giden bir rüya diye bahsederiz. Çünkü süreksizlik, değişme. Sonluluk ve kalıcı olmama, bütün fikriyle karşılaştırıldığında bir yaratılmış evren fikriyle birleşir. Bütün ve yaratılmış evrenin doğasına dair inançlarımız bunu değiştirmez. Felsefeciler, metafizikçiler, bilim adamları ve tanrı bilimciler bu fikirde birleşirler. Bu fikir bütün felsefi düşünce biçimlerinde, dini kavramlarda, metafizik ve tanrı bilim okullarında bulunur. Demek ki her mescu öğretiler, her ne kadar konuyu ele alış biçimleri size daha şaşırtıcı gelse de evrenin gayrimaddiliğini, en azından normalde duymaya alışkın olduklarınızdan daha keskin biçimde vaz etmez. Bir başlangıcı ve sonu olan her şey bir anlamda gerçek ve hakiki değildir. Ve bütün düşünce okullarında evren bu kurala tabidir. Konuyu tartışırken veya düşünürken hangi terimleri kullanırsak kullanalım, mutlak bakış açısından, bütün dışında hiçbir şey gerçek değildir. Evren ister maddeden yaratılmış, ister bütünün zihinsel yaratımı olsun. Her zaman gayrimaddi, süresiz, zamana, mekana ve değişime tabidir. Evrenin zihinsel doğasından bahseden her mesci kavramı yargılamadan önce, bu noktanın tam anlamıyla bilincine varmanızı istiyoruz. Bütün kavramlar üzerine uzun uzun düşünün ve bunun onlar için doğru olup olmadığına bakın. Mutlak bakış açısı resmin yalnızca bir yüzünü gösterir. Diğer yüzü izafidir. Mutlak hakikat, Tanrı'nın bildiği haliyle eşya olarak tanımlanırken, izafi hakikat, insanın en yüksek aklının anladığı biçimiyle eşya olarak tanımlanmıştır. Öyleyse, bütün için evren, bir rüyanın veya tefekkürün sonucu gerçek olmayan, yanılsamalı bir şey iken bu evrenin bir parçasını oluşturan ve onu cüzi melekelerle gören fani akıllar için evren hakikaten çok geniştir ve böyle düşünülmelidir. Mutlak görüşü anlamaya çalışırken evrenin cüzi melekelerimize arz edildiği biçimiyle olgularını ve fenomenlerini ihmal veya inkar etme hatasına düşmemeliyiz. Unutmayın, biz bütün değiliz. Daha bildik bir örnek vermek gerekirse, hepimiz maddenin duyularımız için var olduğunu kabul ederiz. Etmezsek bizim için pek iyi olmaz. Oysa bilimsel bakış açısından madde diye bir şey olmadığını, madde dediğimiz şeyin bir atomlar toplamı olduğunu, atomların ise elektronlar denilen sürekli dairesel hareket içinde titreşim kuvvet birimleri grubundan ibaret olduğunu cüzi akıllarımızla bile anlayabiliyoruz. Bir taşı tekmeler ve etkisini hissederiz. Yukarıda ifade edilenin doğruluğuna rağmen taş bize gerçek gelir. Fakat etkiyi beynimiz yoluyla hisseden ayağımızın ve beynimizin de aynı şekilde elektronlardan oluşan madde olduğunu unutmayalım. Demek ki aklımıza başvurmazsak taşı da ayağı da bilemeyiz. Yine bir ressam veya heykel tıraş için taş veya tuval üzerine işlediği şey çok gerçektir. Aynı şekilde yazarın, dramaturgun başkalarının inandırıcı bulacağı şekilde canlandırmaya çalıştığı karakterler de gerçektir. Eğer bu sınırlı aklımız için doğruysa sonsuz akılda yaratılanların gerçeklik derecesi acaba nedir? Ah dostlar, faniler için bu zihin evreni bir plandan daha yüksek bir plana yükselsek de tek bile bildiğimiz evrendir. Onu deneyim yoluyla başka türlü bilmek için bizzat bütün olmamız gerekir. Ne kadar yükselir, babanın aklına ne kadar yaklaşırsak, sonlu şeyleri yanılsamalı tabiatı bizim için daha açık hale gelse de, bütün bizi tümüyle içine çekene dek hayal asla kaybolmaz. Öyleyse yanılsamanın doğası hakkında da düşünmemeliyiz. Bunun yerine evrenin gerçek doğasını kabul edip onun zihinsel yasalarını anlamaya çalışmalı ve bu yasaları hayat içinde bir varlık planından ötekine yukarı doğru ilerlememizde en iyi şekilde kullanmaya çabalamalıyız. Evrenin yasaları zihinsel oldular diye demir yasalar olmaktan çıkmazlar. Bütün hariç her şey ona tabidir. Bütünün sınırsız aklında var olanlar gerçektir. Ancak bütünün doğasına göre ikinci derecedendir. Hepimiz bütünün sonsuz aklında sımsıkı tutuluruz. Korkmayın ve kendinizi tehdit altında hissetmeyin. Bizi incitecek veya korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yoktur. Bütün haricinde bizi etkileyecek hiçbir şey yoktur. Bu yüzden sakin ve huzurlu olabiliriz. Bunu bir kere kavradığınızda, sizin için rahatlık ve güvenlik vardır. Öyleyse bütünün, sonsuz aklın okyanusunda güven içinde yaşayan, derunun beşiğinde sallanan bizler sakin ve huzurluyuz. Gerçekten de yaşadığımız ve var olduğumuz yer bütünden başka bir şey değildir. Maddenin yalnızca kuvvetin parçacıklarının ve elektronların bir gruplaşması olduğunu, Bunların atom formu içinde birbiri etrafında salınıp dönüp titreştiğini, onların titreşerek molekülleri moleküllerin daha büyük madde kütlelerini oluşturduğunu bilsek de madde bizim için madde kalmaya devam eder. Soruşturmamızı derinleştirip her mesci öğretilerden elektronları oluşturan kuvvetin tıpkı evrendeki diğer her şeyin tabiatının salt zihinsel olması gibi Bütünün aklının tezahürlerinden başka bir şey olmadığını öğrendiğimizde de madde daha az madde olmaz. Madde planındayken onun fenomenlerini kabul etmeliyiz. Çeşitli derecelerden üstadların yaptığı gibi maddeyi kontrol edebiliriz. Fakat bunu daha yüksek kuvvetler uygulayarak yaparız. Maddenin izafi yönünü inkar etmeye kalktığımız zaman kendimizi aptal yerine koyarız onun bizim üzerimizde egemenliğini haklı olarak inkar edebiliriz. Fakat bu planda yaşadığımız sürece onu görmezden gelmeye çalışmamalıyız. Aynı şekilde doğa yasaları da onların yalnızca zihinsel yaratılar olduklarını bildiğimiz zaman var olmaktan çıkmaz ya da daha etkisiz hale gelmezler. Bu yasalar çeşitli planlarda mevcut etkileriyle iş görmeye devam ederler. Daha aşağı yasaların üstüne çıkabiliriz. Fakat sadece daha yüksek yasaları uygulayarak ancak bu şekilde. Ama yasanın tümüyle dışına çıkamaz, üstüne yükselemeyiz. Bütün hariç hiçbir şey yasanın dışına çıkamaz. Bütün çıkabilir. Çünkü o bütün yasaların kendinden çıktığı bizatihi yasadır. Hayli ileri düzeye ulaşmış olan üstatlar insanların genelde tanrılara atfettikleri güçleri edinebilir. Hayatın büyük hiyerarşisinde sayısız rütbe söz konusudur. Bu hiyerarşide en yüksek üstatların bile insanların tasavvur edemeyeceği bir dereceye kadar geride bırakmış yüksek varlıklar vardır ki bunlar da yasanın önünde eğilmek zorundadır. Ve bütünün gözünde bir hiç gibidirler. Güçleri, insanların tanrılarına atfettikleri güçleri aşabilen bu en yüksek varlıklar bile yasaya tabi olmaya mecburken kendi ırkımızdan ve derecemizden insanların yasaların tabiatı bakımından zihinsel olduğu ve sadece bütünün zihinsel yaratısı olduğunu kavradı diye doğanın yasalarının gerçek dışı ve yanılsamalı olarak düşünmesinin nasıl bir küstahlık olduğunu varın siz düşünün. Bütünün yönetici yasalar olarak düşündüğü bu yasalar ne ortadan kaldırılabilir, ne etkisizleştirilebilir. Çünkü evren, onun çevresini oluşturan ve onu bir arada tutan bu yasaların yüzü suyu hürmetine vardır. Her mesci zihinsellik prensibi her şeyin zihinsel olduğunu söyleyerek evrenin gerçek doğasını açıklarken evrenin, hayatın ve evrimin bilimsel kavrayışlarını değiştirmez. Aslında bilim yalnızca her mesci öğretileri doğrular. Her mesci öğretiler evrenin doğasının zihinsel olduğunu öğretirken modern bilim onun maddi ya da son tahlilde enerji olduğunu söylemektedir. Her mesci öğretiler Herbert Spencer'ın her şeyin kendinden çıktığı bir ezeli ve ebedi enerji varlığına dair ilkesinde hiçbir yanlış görmemektedir. Aslına bakarsanız her mescüler Spencer'ın felsefesinde doğa yasalarının işleyişine dair bugüne kadar dile getirilmiş en yüksek ifadeyi bulur ve Spencer'ın binlerce yıl önce Kadim Mısır'da ve ardından Milattan önce 500 yılında Heraklitus adıyla enkarne olmuş Yunan felsefecisinin reenkarnasyon olduğuna inanırlar ve bu ezeli ve ebedi enerji ilkesini doğrudan doğruya her mescu öğretilerin bir parçası olarak görüp kendi doktrinleri doğrultusunda Spencer'ın enerjisinin bütünün aklının enerjisi olduğunu eklerler. Spencer'ın öğrencileri ellerindeki hermetik felsefe anahtarıyla çalışmalara önceki enkarnasyonlarında yapılan hazırlığın sonuçlarını gösteren bu büyük İngiliz felsefecisinin içsel felsefi kavrayışlarının birçok kapısını açabilecektir. Spencer'ın evrim ve ritimle ilgili öğretileri, ritim prensibi konusunda hermetik öğretiler ile neredeyse kusursuz bir uyuma sahiptir. O halde her mescid öğrencilerin onun evrenle ilgili aziz bilimsel görüşlerini bir kenara atmasına gerek yoktur. Tüm yapması gereken altta yatan prensibi kavramaktır. Bütün zihindir. Evren zihinseldir. Bütünün zihnindedir. Öğrenci, yedi prensibin diğer altısının da Spencer'ın bilimsel bilgisine uyumlu olduğunu ve belirsiz noktalara ortaya çıkarıp karanlık köşelere aydınlatmaya yarayacağını görecektir. Modern bilim teorilerinin epey bir kısmının kendine temel aldığı ilk Yunan felsefecilerinin her mesci düşünceden etkilenmiş olduklarını görmek bizi şaşırtmamalıdır. Modern bilim ile her mesci öğrenciler arasındaki tek büyük fark, İlk her mesçi prensibin yani zihinselliğin kabulüdür. Bilim, gerçeklik arayışında girdiği labirentin karanlık koridorlarında el yordamıyla ilerlerken giderek her duruşa yaklaşmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerin zihnine evrenin ve yasalarının insan söz konusu olduğu sürece materyalizm ve enerji varsayımlarında olduğu kadar gerçek olduğu hakikatini tüm içerikleriyle işlemektir. Bütün hipotezler altında evren dış veşhesiyle sürekli değişim, akış ve geçicilik halindedir. Ve dolayısıyla özsellikten ve gerçeklikten yoksundur. Fakat hakikatin diğer kutbunu hatırlarsak, bu aynı hipotezlerin altında sanki bu akıp giden şeyler gerçekmiş gibi eylemeye ve yaşamaya mecburuz. Çeşitli hipotezler arasındaki bu tek ayrımla bilim, zihin gücünü, Doğal kuvvet olarak tanımazken zihinsellik prensibi altında o en büyük doğal güç haline gelir. Ve ilkeyi ve bu prensipten çıkan yasaları, uygulamaları anlayanlar için bu fark hayatı tepeden tırnağa dönüştüren farktır. Öyleyse ey öğrenciler, zihinsellik prensibinin faydalarını kavrayın ve bu prensipten çıkan yasaları kullanıp uygulamayı öğrenin. Fakat kabalyon da yarı bilgeyi etkisi altına aldı, onların eşyanın görünür gerçekliği tarafından hipnotize olmasına ve insanın hayatını, pratik çalışmayı ihmal ederek düşler dünyasında yaşayan uyur gezerler gibi etrafta dolaşmalarına sebep olduğu ifade edilen baştan çıkarıcı fikirden kaçının. Aksi takdirde duvarlara çarpar ve kendi aptal akıl yürütmeleri yüzünden kafalarını kırarlar. Bunun yerine bilginin örneğini takip et. Aynı otoritenin dile getirdiği gibi yapın. Yasaya karşı yasayı kullan. Yüksek yasayı alçağına karşı ve simya sanatıyla arzu edilmeyeni değerli olana dönüştür. Ve böylece muzaffer ol. Otoriteyi örnek alarak aptallıktan başka bir şey olmayan yarı bilgelikten kaçının. Çünkü yarı bilgelik şu gerçeği göremez. Üstatlık... Normal dışı güçler, görüler, fantastik hayaller ve yaşam değil. Yüksek güçleri aşağı güçlere karşı kullanma, yüksek planda titreşerek aşağı planların acısından kaçmaktır. Öğrenciler, unutmayın, üstadın silahı küstah inkar değil, dönüşümdür. Yukarıdaki alıntılar kabalyondan yapılmıştır ve ezberlenmeye değerdir. Biz bir düşler dünyasında değil, İzafi olmasına rağmen hayatlarımız ve eylemlerimiz söz konusu olduğu sürece gerçek olan bir evrende yaşarız. Evrendeki işimiz onun varlığını inkar etmek değil, aşağı planlardan yüksek planlara yükselmek için yasaları kullanarak, her gün ortaya çıkan şartlar altında elimizden gelenin en iyisini yaparak, mümkün olduğunca en yüksek biçimde fikirlerimize ve ideallerimize göre yaşamaktır. İnsan hayatının gerçek anlamı bu plandaki insanlara açık değildir. Sadece en yüksek otoritelere açıktır. Ve kendi sezgilerimiz bize, içimizde olana mümkün olduğunca en uygun şekilde yaşadığımız ve aksine görünüşlere rağmen evrensel eğilimi gerçekleştirdiğimiz zaman hata yapmayacağımızı söyler. Hepimiz yoldayız. Yol, arada oyalanma yerleriyle hep yükseğe çıkar. Kabalyonun mesajını okuyun ve kendi aptallığı içinde yok olan yarı bilgenin yanlışından kaçınarak kendinize bilgeye örnek alın. 7. Bölüm Bütündeki Bütün Her şey bütünün içindeyken, bütünün her şeyin içinde olduğu da doğrudur. Bu hakikati gerçekten anlayan yüce bir bilgiye sahip olur. Kabalyon İnsanlar değişik isimlerle adlandırdıkları tanrılarının her yerde ve her şeyde olduğunu ne çok işitmiştir. Ve üzerinde düşünülmeden telaffuz edilen bu sözlerde içsel bir okült hakikatin mevcut olduğu akıllarına ne kadar az gelmiştir. Yaygın şekilde kullanılan ifade yukarıda anlatılanın kadim her mescid özdeyişten kalmadır. Kabalyon'da ifade edildiği gibi. Bu hakikati gerçekten anlayan büyük bir bilgi sahibi olur. Hal böyleyse gelin kavraması çok önemli olan bu hakikati arayalım. Bu hakikat ifadesinde bu her mescid özdeyişte en önemli felsefi, bilimsel ve dini hakikatlerden biri saklıdır. Size evrenin zihinsel yapısıyla ilgili her öğretiden bahsetmiştik. Evren zihinseldir ve bütünün zihninde mevcuttur. Onunla ilişkili olan diğer ifadeye bakın. Bütünün her şeyin içinde olduğu da doğrudur. Bu birbirine zıt görünen iki ifade ikilem yasasının altında uzlaştırılabilir. Dahası bu yasa bütün ile onun zihinsel evreni arasındaki mevcut ilişkileri kesin olarak dile getiren her mesci ifadedir. Her şeyin nasıl bütünün içinde olduğunu görmüştük. Şimdi de konunun diğer yanını inceleyelim. Her metik öğretilere göre bütün kendi evrenine içkindir. Onun içinde kalır, ondan ayrılamaz, onda ikamet eder. Evrendeki her kısmın, parçacığın, birimin ya da bileşimin içindedir. Bu ifade öğretmenler tarafından genellikle takabül prensibine başvurularak açıklanır. Öğretmen, öğrenciden zihinsel forma sahip bir şeyin, bir kişinin, veya bir fikrin zihinsel imgesini oluşturmasını ister. En çok kullanılan örnek, kahramanı hakkında bir fikir oluşturmaya çalışan bir yazar ya da sanatında ifade etmek istediği bir idealin imgesini oluşturan bir ressam ya da heykeltıraş örneğidir. Her iki örnekte de öğrenci imgenin yalnızca kendi zihninde bir varlığa ve mevcudiyete sahip olduğunu, kendisinin, öğrencinin, yazarın, ressamın veya heykeltıraşın zihinsel imgeye içkin olduğunu, onda mevcut olduğunu görecektir. Başka bir deyişle zihinsel imgedeki tüm hayat, ruh ve gerçeklik düşünürün içkin zihninden gelmektedir. Fikri kavrayana kadar düşünün bunu. Modern bir örnek için Otello, Iago, Hamlet Lear ve 3. Richard karakterlerine bakalım. Bu karakterler algılanma ve yaratılma anında Shakespeare'in zihninde vardılar. Buna rağmen Shakespeare'de bütün bu karakterler de vardır ve onlara canlılıklarını, ruhlarını ve eylemlerini verir. Mikavr, Oliver Twist, Urah Hip olarak tanıdığımız karakterlerin ruhu kimdir? Dickens mı yoksa bu karakterlerden her biri yaratıcılarından bağımsız olarak kişisel bir ruha mı sahiptir? Medici Venüsü, Sistine'in Madonna'sı, Belvedere'nin Apollosu kendi ruhlarına ve gerçekliklerine sahip midir yoksa sadece yaratıcılarının spiritüel ve zihinsel gücünü mü temsil ederler? İkilem yasası her iki önermenin de uygun bakış açılarından doğru olduğunu söyler. Micawber hem Micawber hem de Tıkın'dır. Yine Micawber Dickens olduğu söylenebilirse de Dickens Micawberle aynı değildir. Micawber gibi insanlar, yaratıcının ruhu bende içkindir, fakat ben o değilim diye haykırabilir. Bu durum, betçilikleriyle ben tanrıyım diye etrafı velveliye veren yarı bilgelerin tantanalı iddialarındaki şok edici yarı doğrudan ne başkadır? Zavallı Mikavber'ın ya da Kurnaz Uryahip'in ''Ben Dickens'ım'' diye haykırdığını veya Shakespeare'ın oyunlarındaki karakterlerden birinin tümturaklı bir şekilde ''Ben Shakespeare'ım'' diye ilan ettiğini düşünün. Bütün yer solucanının içindedir. Fakat yer solucanı bütün olmaktan çok uzaktır. Fakat bu bütünün yer solucanına ve yer solucanını oluşturan parçalara içkin olması gerçeğini değiştirmez. Her şey bütünün içindedir ve bütün, her şeydir sözünden daha büyük bir gizem olabilir mi? Elbette öğrenciler yukarıda verilen örneklerin kaçınılmaz olarak kusurlu ve yetersiz olduğunu fark edecektir. Çünkü bu örnekler cüz'i akıllardaki zihinsel yaratımları gösterirler. Oysa evren sonsuz aklın bir yaratımıdır. Her ikisini ayıran şey iki ucun birbirine uzaklığıdır. Yine de aradaki fark yalnızca bir derece meselesidir. Her yerde aynı prensip söz konusudur. Tekabül prensibi her yerde kendini gösterir. Aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki, aşağıdaki gibidir. Ve insan içte yaşayan tinin kendi varlığına içkin olduğunu fark ettiği ölçüde hayatın spiritüel ölçeğinde o kadar yükselecektir. Spritüel gelişme bu demektir. İçimizdeki tinin tanınması, gerçekleştirilmesi ve tezahür ettirilmesidir. Spritüel gelişimle ilgili olan bu son yargıyı unutmamaya çalışın. O gerçek din hakikatini ihtiva eder. Evrende birçok varlık planı, birçok hayat alt planı, birçok varlık derecesi vardır. Ve hepsi varlıkların ne kadar yüksekte olduklarıyla ilgilidir. En altta en kaba madde vardır. En yüksek varlık bütünün tininden çok ince bir farkla ayrılır. Hayat merdiveninde her şey yukarı ve aşağı doğru hareket halindedir. Her şey yolundadır ve her şeyin sonu bütündür. Bütün ilerleme eve dönüştür. Bütün aksi görüşlere rağmen her şey yukarı ve ileri doğru hareket eder. Aydınlanmışlar böyle bildirmiştir. Evrenin zihinsel yaratımına dair her mescu öğretilere göre yaratıcı siklusun yani creative cycle başında bütün varlıkla ilişkisinde iradesini oluşa yöneltir ve yaratım süreci başlar. Öğretilene göre süreç titreşimin çok düşük bir enerji titreşimine kadar düşmesiyle ilgilidir. Bu noktada maddenin muhtemel en kaba hali tezahür eder. Bu sürece dolaşma, karışma, düşüş aşaması denir. Bütün bu süreçte kendi yaratımıyla meşgul veya sarmalanmıştır. Her mesciler bu sürecin kendi zihinsel yaratımıyla neredeyse kendini unutacak kadar sarmalanmış olup bir an için neredeyse kendi yaratımında yaşayan sanatçı, yazar veya mucidin zihinsel sürecine tekabül ettiğine inanırlar. Sarmalanmak kelimesi yerine kendinden geçme kelimesini kullanırsak ne kastettiğimize dair herhalde daha iyi bir fikir veririz. Yaratımın istemsiz bir şekilde kendiliğinden gelişen bu aşamasına bazen ilahi enerjinin taşması denir. Tıpkı evrim durumunun içe çekilme olarak adlandırılması gibi yaratım sürecinin en uç noktası bütünden en uzak nokta olarak kabul edilir. Evrim halinin başlaması ile ritim sarkacının geriye doğru hareketinin başlangıcı olarak bilinir. Bütün hermetik öğretiler bu eve dönüş fikrine inanır. Öğretilere göre taşma sırasında titreşim giderek düşer ve sonunda itki sona erer, sarkacın dönüş hareketi başlar. Fakat iki evre arasında bir fark vardır. Taşma sırasında yaratıcı güçler toplu olarak hareket ederken, evrim sürecinin veya çekilme evresinin başlangıcında bireyselleşme yasası hakimdir yani kuvvet birimlerine ayrılma eğilimi vardır öyle ki sonunda bütünü bireyselleşmiş enerji olarak terk edenler sonunda fiziksel zihinsel, spiritüel evriminde giderek daha yükselmiş olarak yüksek ölçüde gelişmiş sayısız hayat birimleri halinde kaynağına geri döner kadim hermesçiler evrenin bütünün aklında zihinsel yaratımını tarif ederken Tefekkür kelimesini kullanırlar. Temaşa, seyir kelimesini de çok kullanmıştır. Fakat fikirle vermek istedikleri ilahi ilgi anlamında bir şeydir. İngilizce'de ilgi kelimesinin karşılığı olan attention kelimesi ulaşmak, uzanmak anlamlarına gelen latince bir kökten gelmektedir. Demek ki İngilizce'de attention zihinsel enerjinin ulaşması, uzanması anlamına gelir. Eternş'ın kelimesinin anlamlarına baktığımız zaman altta yatan fikri hemen anlayabiliriz. Evrim süreciyle ilgili her mescu göre yaratılışın başlangıcı üzerine düşünmüş, böylece evrenin maddi temellerini tesis etmiş, onun varlığa gelişini düşünmüş olan bütün yavaş yavaş derin düşünce halinden kalkar veya uyanır. O böyle yaparken sırasıyla ve belirli bir düzen içinde maddi, zihinsel ve spiritüel planlarda evrim sürecinin tezahürü başlar. Böylece yukarı doğru hareket başlar. Her şey ruha doğru hareket eder. Madde kabalığını yitirir. Birimler varlığa gelir. Bileşimler biçimlenmeye başlar. Hayat daha yüksek biçimlerde ortaya çıkar ve tezahür eder. Zihin giderek daha belirgin bir hale gelir titreşimler giderek yükselir. Kısaca, evrim süreci bütün fazlarıyla başlar ve iç çekilme, soluk alma sürecinin tesis edilmiş yasalarına göre ilerler. Bütün bunlar, insanın zamanıyla eonlarca sürer. Bir eon milyonlarca ama milyonlarca yıl demektir. Fakat aydınlanmış olanlar, bir evrenin genişleme ve içe çekilme dönemleriyle yaratım sürecinin, Bütünün bir göz kırpımlık süresinde olup bittiğini bildirir. Sayısız eon sikluslarının sonunda bütün ilgisini, temaşasını, derin düşünce halini evrenden çeker. Çünkü büyük eser tamamlanmıştır ve her şey kendinden geldikleri bütüne geri çekilir. Gizemlerin gizemi şudur ki her canın ruhu yok olmaz fakat sonsuz derecede genişler. Yaratan ve yaratılan birleşir. Aydınlanmışlar böyle bildirir. Yukarıda örnek verilen bütünün tefekkürü ve peşi sıra derin düşünceden kalkma, uyanması unutulmamalıdır. Öğretmenlerin sonsuz bir süreci sonlu örneklerle anlatma çabasından başka bir şey değildir. Yine de aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Aradaki fark yalnızca bir derece farkıdır ve bütün evren üzerine derin düşünmesinden nasıl kalkıyorsa, insan da zaman içinde, maddi planda tezahür etmekten çıkar ve kendini giderek içinde ikamet eden ruha, yani ilahi egoya çeker. Bu derste bahsetmek istediğimiz bir konu var ki, bu konuya giderek daha fazla metafizik akıl yürütmelerce işgal edilmektedir. Amacımız bu akıl yürütmelerin beyhudeliğini göstermektedir. Hakikati arayan bütün düşünürlerin eninde sonunda karşılaştığı sorudan bahsediyoruz. Bütün evreni neden yarattı? Soru farklı şekillerde sorulabilir fakat özü yukarıdaki gibidir. İnsan bugüne kadar bu soruyu cevaplandırmak için çok çabalamış olmasına rağmen bahseder bir cevap bulamamıştır. Kimileri bütünün evreni yaratımıyla bir şeyler kazanacağını tasavvur etmiştir ki bu saçmadır. Bütün zaten sahip olmadığı ne kazanabilir ki? Diğerleri cevabı bütünün sevecek bir şey istediği fikrinde aramıştır. Başkaları ise bütünün zevk için, eğlence için veya yalnız olduğu için veyahut kendi gücünü görmek için evreni yarattığını söylemektedir. Bütün bunların hepsi beyhude açıklamalardır ve insanlığın çocukluk dönemlerine aittir. Kimileri de bu gizemi, bütünün iç doğası, yaratıcı güdüsü gereği kendini yaratmak zorunda bulduğunu varsayarak açıklamaya çalışmıştır. Bu fikir diğerlerinden daha ileridir. Zayıf noktası, bütünün içsel ya da dışsal, herhangi bir şey tarafından zorunlu, mecbur bırakılması fikridir. Eğer bütün iç doğası ya da yaratıcı gücü nedeniyle bir şey yapmaya mecbur kalmışsa o zaman mutlak olan bütün değil onun iç doğası ya da yaratıcı güdüsüdür. Önermenin bu kısmı bu yüzden geçerli değildir. Yine de bütün yaratır ve tezahür eder. Öyle görünüyor ki böyle yapmaktan bir tatmin elde etmektedir. Ve bütünün insanda iç doğaya ya da yaratıcı güdüye tekabül eden sonsuz bir arzu ve irade gibi bir şeylere sahip olduğu sonucundan kaçmak çok zor görünüyor. İrade etmeseydi eyleme geçmezdi. Eylemi arzu etmeseydi irade etmezdi. Ve sonunda belli bir tatmin olmasaydı eylemi arzu etmezdi. Ve bütün bunlar bir iç duaya göre olmak zorundadır. Tekabül yasasına göre bunu varsayabiliriz. Fakat biz bütünün ister dışsal, ister içsel, bütün etkilerden özgür olduğunu düşünmeyi tercih ediyoruz. Zorluğu yaratan sorun, sorunu yaratan zorluk da buradadır. Kesin bir şekilde konuşmak gerekirse, bütünü harekete geçiren bir sebep var olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bir sebep, akla bir nedeni getirmektedir ki bütün, iradesi sebep-sonuç prensibini harekete geçirdiği an dışında, Sebep-sonuç yasasının üzerindedir. Gördüğünüz gibi mesele tıpkı bütünün bilinmezliği gibi akıl almaz bir meseledir. Nasıl yalnızca bütün vardır demekle yetiniyorsak, bütün eyler, çünkü eyler demek zorundayız. Çünkü bütün kendinde akıl, kendinde yasa, kendinde eylemdir. Demek ki bütün kendi kendinin sebebi, kendi kendinin yasası, kendi kendinin eylemidir. Dahası bütün ve onun aklı, eylemi, yasası birdir diyebiliriz. Size bu dersleri verenlerin görüşüne göre cevap varlığın giziyle birlikte bütünün iç benliğinde saklıdır. Tekabül yasası bütünün oluş veşesi diyebileceğimiz veşesine varmaktadır. Bu veşenin diğer yüzünde varlık veşesi vardır. Bütün yasalar yasada, bütün prensipler Prensipte erir. Bütün prensip ve varlık bir ve aynıdır. O halde bu nokta ile ilgili metafizik akıl yürütmeler beyhudedir. Burada meseleyi ele almamızın sebebi sorunun varlığını kabul etmek ve aynı zamanda metafizik ve teolojik cevapların saçmalığını göstermektedir. Sonuç olarak şunları bilmek öğrencimizin ilgisini çekebilir bazı kadim ve modern Hermes öğretmenler soruya tekabül prensibini uygulama eğiliminde olup iç doğa sonucuna varmış olsa da efsaneye göre Yüce Hermes ileri öğrencileri tarafından kendine bu soru sorulduğunda soruyu dudaklarını sıkı sıkıya kapatarak cevaplamış. Hiçbir şey söylememiş ve cevap yok demek istemiştir. Şu halde onun felsefesinin bir aksiyomunu, Bilgeliğin dudakları anlamayan kulaklara kapalıdır. İlgesine uygulamak isteyebilir ve ileri öğrencilerinin bile onlara öğretiyi alma liyaketini veren kavrayışa sahip olmadıklarına inanabiliriz. Her durumda Hermes sırrı biliyorsa bile söylememiştir. Bu soru söz konusu olduğu sürece Hermes'in dudakları kapalıdır. Yüce Hermes'in konuşmakta tereddüt ettiği yerde, biz faniler, Öğretmeye nasıl cüret edebiliriz? Fakat unutmayın ki bu sorunun bir cevabı varsa ve bu cevap ne olursa olsun hakikat sabit kalmaktadır. Her şey bütünün içindeyken, bütünün her şeyin içinde olduğu da doğrudur. Öğreti bu konuda ısrarlıdır. Alıntının son cümlesini de buna ekleyebiliriz. Bu hakikati gerçekten anlayan bir yüce bilgiye sahip olur. Yedinci Bölüm Tekabül Planları Yüce İkinci Hermesçi Prensip, çeşitli tezahür, hayat ve varlık planları arasında bir uyum, uzlaşma ve tekabül olduğu hakikatini somutlar. Bu doğrunun doğruluğu, evrende var olan her şeyin aynı kaynaktan, aynı yasalar ve ilkelerden yayılmasına ve bunların kendi planlarında fenomenler olarak tezahür eden her bir birim veya eylem bileşimi için geçerli olmasına dayanmaktadır. Hermetik felsefe, düşünme ve araştırma kolaylığı için evrenin üç fenomen sınıfına bölünebileceğini varsayar. Bu yüce planlar şunlardır. Yüce fiziksel plan, yüce zihinsel plan, yüce spiritüel plan. Bu ayrımlar belli ölçülerde gelişi güzel ve yapaydır. Çünkü gerçekte bu üç sınıf hayatın çeşitli yüce dereceleri içinde farklı aşamalardan başka bir şey değildir. Bu derecelerin en altında madde, en üstünde tin bulunur. Dahası farklı planların gölgeleri birbirinin üzerine vurur. Örneğin bu yüzden yüksek fiziksel plan ile alçak zihinsel plan arasında veya yüksek zihinsel plan ile alçak fiziksel plan arasında keskin bir ayrıma gidilemez. Kısaca, üç yüce plan, hayat tezahürünün çeşitli derecelerinin üç büyük gruplanması olarak görülebilir. Her ne kadar bu küçük kitabın amacı, bu farklı planlar konusunu enine boyuna tartışmaya veya bunları açıklamaya imkan vermese de, şu noktada bunların genel bir tarifini yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. En iyisi, okültizm ile ilgili yakın dönem çalışmalarında serbestçe kullanılan, ve çok kötü bir şekilde açıklanan plan kelimesinin anlamını öğrenmek isteyen neofitler tarafından sık sık sorulan bir soruyla başlamak. Genellikle şöyle bir sorudur bu. Bir plan boyutları olan bir yer midir yoksa bir durum bir hal midir? Cevabımız hayır. O ne bir yer ne olan boyutları olan bir uzamdır. Ama hal ve durum olarak da sınırlandırılamaz. Belki ona durum veya hal denilebilir. Fakat bir hal veya durumun belirli bir boyut olduğunu, belirli derecelerde ölçüme tabi olduğunu unutmamalıyız. Paradoksal, öyle değil mi? Konuyu yakından inceleyelim. Bir boyut, bildiğiniz üzere bir düz çizgi üzerindeki bir ölçü, ölçülebilir bir şeydir. Olağan uzan boyutları uzunluk, genişlik ve yüksekliktir. Bunlara uzunluk, genişlik, yükseklik, kalınlık ve çevrede diyebiliriz. Yaratılmış olan veya ölçülebilen şeylerin hem okültçüler hem de bilimciler tarafından bilinen başka bir boyutu daha vardır. Bilimcilerin henüz boyut olarak görmediği ve laf aramızda hakkında hayli tartışma yapılan bu yeni boyut dördüncü boyuttur. Ve dereceleri ya da planları belirlemek için kullanılır. Bu dördüncü boyuta titreşim boyutu denebilir. Hem modern bilim adamları hem de her şey hareket halindedir. Her şey titreşir. Hiçbir şey durmaz hakikati, üçüncü hermetik prensibini benimsemiş olan her mescidler için bu olgusal bir hakikati gösterir. En yüksek tezahürden en alt tezahüre dek her şey titreşir. Yalnızca farklı hızlarda titreşmekle kalmayıp, Farklı yönlerde ve farklı biçimlerde titreşirler. Bir şeyin titreşim oranı onun titreşim ölçeğinde, başka bir deyişle dördüncü boyutta bulunma derecesini gösterir. İşte bu dereceler okültülerin planlar dedikleri şeylerdir. Titreşim oranı ne kadar yüksekse plan o kadar yüksek. O planda iştigal eden hayatın tezahürü o kadar yüksektir. Demek ki bir plan ne bir yer, ne bir durum, ne de bir hal olmasına karşın her ikisinde görünen niteliklere sahiptir. Hermetik titreşim prensibini inceleyeceğimiz bir sonraki dersimizde titreşim derecesi hakkında daha çok şey söyleyeceğiz. Bununla birlikte üç yüce planın evren fenomeninin fiili ayrımları olmadığını, her mescidlerin evrensel faaliyet ve hayatın çeşitli derece ve formlarını düşünüp incelerken, Yardımcı olsun diye keyfi olarak kullandıkları terimler olduklarını lütfen unutmayınız. Maddenin atomu, kuvvet birimleri, insanın zihni, baş melek varlığı cetvelin üzerindeki derece farklılıklarından başka bir şey değildir. Ve hepsi temelde aynıdır. Aradaki fark yalnızca bir derece, bir titreşim oranı farkıdır. Hepsi bütünün yaratımıdır ve sadece bütünün sonsuz zihninde var olurlar. Hermesçiler üç yüce planın her birini yedi küçük plana bölerler. Bu planlarda kendi içinde yedi alt plana ayrılır. Bu ayrımlar belirli ölçülerde keyfidir ve Bir uçlarda birbirlerine karışırlar. Ayrımlar yalnızca bilimsel düşünce ve inceleme kolaylığı yüzünden benimsenmişlerdir. Yüce fiziksel plan ve onun yedi küçük planı. Bütün fiziksel, maddi eşyayı, kuvvetleri ve tezahürleri kapsayan evren fenomeninin kısımlarıdır. Madde, enerji ya da kuvvet dediğimiz bütün biçimleri kapsar. Fakat her mesçi felsefenin maddeyi bir kendinde şey veya bütünün zihninde ayrıksı varlığa sahip bir şey olarak kabul etmediğini asla unutmamalısınız. Öğretilere göre madde bir enerji formundan. Daha doğrusu belirli bir türde düşük bir titreşim oranına sahip bir enerjiden başka bir şey değildir. Hermesçiler buna göre maddeyi enerji başlığı altında sınıflandırır ve onu yüce fiziksel planın yedi küçük planından üçüne dahil ederler. Yedi küçük fiziksel plan şunlardır. Madde planı A, madde planı B, madde planı C, eterik madde planı, enerji planı A, enerji planı B, Enerji planı C. Birinci madde planı A, katı, sıvı ve gaz biçimlerindeki maddeyi kapsar ve varlığı fizik ders kitaplarında kabul edilir. İkinci madde planı B, bilimin daha yeni yeni kabul etmeye başladığı varoluşun daha süptil ve daha yüksek maddi formlarını oluşturur. Örneğin ışık yayan maddeler fenomeni. Çeşitli veçelerinde radyum bu alt planın alt bölümüne aittir. Üçüncü madde planı C, varlığı bilim adamlarınca henüz tespit edilmemiş olan çok daha süptil ve belirsiz madde formlarından teşekküldür. Eterik madde planı son derece ince, elastik olan ve uzayın her noktasına nüfuz edip ışık, ısı, elektrik gibi enerji dalgalarına taşınmasına ortam görevi gören ve bilimin eter diye bahsettiği şeyi kapsar. Eterik madde ile enerji arasındaki bağlantıyı oluşturur bu ve her birinin doğasından pay alır. Bununla birlikte her mescu öğretiler bu planın bütün diğer küçük planlarda olduğu gibi yedi alt kısmı olduğunu, bir değil yedi eter olduğunu söyler. Eterik madde planının hemen üstünde birinci enerji planı, B vardır. Bu plan enerjinin bilimce varlığı kabul edilen yedi alt planından ibarettir ısı, ışık, manyetizma, elektrik ve yerçekimi kohezyon kimyasal yakınlıkta dahil olmak üzere çekim ile bilimsel deneylerin varlığına işaret ettiği fakat henüz adlandırılıp sınıflandırılmamış olan birçok başka enerji formu bu alt planları oluşturur. İkinci enerji planı B, enerjinin henüz bilimce keşfedilmemiş olan fakat doğanın ince güçleri denilen yüksek biçimlerinin yedi alt planını kapsar. Bunlar belirli zihinsel fenomen biçimlerinin tezahürlerinde ve bu fenomenlerin mümkün kılmada işlerlik gösterirler. Üçüncü enerji planı C, yüksek derecede örgütlendiği için hayatın birçok karakteristiğini taşıyan, fakat olağan gelişim planındaki insan zihinleri tarafından varlığı tanınmamış olup, yalnızca spiritüel planın varlıklarınca kullanılabilen yedi enerji alt planını kapsar. Bu enerjiler, Sıradan insanın tahayyül sınırlarının ötesindedir ve belki onlarca ilahi güç olarak kabul edilir. Bu güçleri kullananlar bilinen en yüksek insan tipi karşısında Tanrı gibi görünür. Yüce zihinsel plan olağan yaşamımızda bizce bilinir olan canlı şeyleri ve okültistler haricinde pek kimsenin bilmediği başka bazı formları kapsar. Yedi küçük zihinsel plan keyfi bir ayrıma dayanır. Bu açıklamalar elinizdeki kitabın amacının dışında olsa da adlarından bahsedebiliriz. Bu planlar şunlardır. Mineral zihin planı, elementel zihin planı A, bitki zihin planı, elementel zihin planı B, hayvan zihni planı, elementel zihin planı C, insan zihni planı. Mineral zihin planı bizim mineraller, kimyasallar diyebildiğimiz formları canlandıran birim veya varlıkların veya bu birim ve varlık grupları ile kombinasyonlarının hal ve şartlarını oluşturur. Bu varlıklar moleküller, atomlar veya parçacıklarla karşılaştırılmamalıdır. Bu sözü edilenler tıpkı bir insanın bedeninin insanın kendisini değil maddi bedenini oluşturması gibi söz konusu varlıkların yalnızca maddi bedenleri veya biçimleridirler. Bu varlıklara bir yere kadar ruhlar da denilebilir. Hayat ve zihni az gelişmiş canlı varlıklardır. Ve en yüksek fiziksel planın en üstteki alt bölümünü oluşturan canlı enerjinin birimlerinden biraz daha fazladırlar. Sıradan akıl, mineraller alemine ruh ve can atfetmez. Fakat bütün okultçular bunu varlığını kabul eder. Modern bilimde bu açıdan hızla her mesci görüşe doğru kaymaktadır. Moleküller, atomlar ve parçacıklar da sever ve nefret eder, beğenir ve beğenmez, çekici ya da itici bulur, benzerlik ve benzemezlik taşır. Bazı cesur modern bilimsel zihinler atomların arzu ve irade, duygu ve heyecanlarının insanlarınkinden çok az bir farklılık gösterdiği görüşünü ifade etmişlerdir. Ne yazık ki bu meseleyi burada tartışacak zaman ve yerden yoksunuz. Fakat bütün o bu durumu bir olgu olarak kabul eder. ve kimileri de görüşlerine dışarıdan destek almak için, son dönem bilimsel çalışmaları referans gösterirler. Bu planda da her zamanki 7 alt bölüm vardır. Birinci elementel zihin planı, A, ortalama insanın bilmedi, fakat o külktürlerin kabul ettiği bir varlıklar sınıfının, hal ve şartları ile zihinsel ve hayati gelişimlerinin derecesini oluşturur. İnsanın olağan duyuları tarafından algılanamazlar. Fakat evren dramında yer alıp kendi rollerini oynarlar. Zekat düzeyleri mineral ve kimyasal varlıklar ile bitki aleminin varlıkları arasındadır. Bu planın da yedi alt bölümü vardır. Bitkisel zihin planı ve onun yedi alt bölümü bitki dünyasını oluşturan varlıkların hal ve şartlarını gösterir. Bitki dünyasının canlılığı ve akli durumu sıradan insan tarafından bilinse de, bitkilerde hayat ve zeka başlıklı yeni ve ilgin çalışmalar ancak son 10 yılda yayınlanmaya başlanmıştır. Tıpkı hayvanlarda, insanlarda ve üst insanlarda olduğu gibi bitkilerde de hayat, can ve ruh vardır. İkinci elementel Zihin Planı B ve onun yedi alt bölümü elemental ve görünmez varlıkların yüksek formlarının hal ve şartlarını kapsar. Bu varlıklar kendi rollerini yerine getirirler. Zihinleri ve hayatları bitkisel zihin planı ile hayvansal zihin planı arasını doldurur ve her ikisinden pay alır. <gülüyor> hayvansal zihin planı ve onun yedi alt bölümü bildiğimiz hayvani hayat biçimlerini canlandıran varlıkların ve ruhların hal ve şartlarını oluşturur. Hayatın bu alemini veya planının ayrıntılarına girmemize hiç gerek yoktur. Çünkü hayvanlar alemi bize kendi alemimiz kadar aşinadır. 3. elementel zihin planı C ve onun 7 alt bölümü bütün elementel varlıklar gibi görünmez olan belirli bir derece ve kombinasyonlarla hem hayvan hem de insan hayatından pay alan varlıkları kapsar. İnsan zihni planı ve onun yedi alt bölümü çeşitli dereceleri, aşamaları ve kısımlarıyla bütün insanlarda görülen hayat ve zihin tezahürlerini kapsar. Yeri gelmişken bildirelim ki, günümüzün ortalama insanı insan zihni planının dördüncü alt bölümünde yaşar ve ancak en zekileri beşinci alt bölümün sınırlarını geçmiştir. Türümüzün bu aşamaya gelmesi milyonlarca yıl sürmüştür. Altıncı, yedinci alt bölümlere ve ötesine ulaşmak yine uzun bir vakit alacaktır. Yolda ilerleyen kendi türümüz ise dörtten kaçan beşinci plandadır. Bununla birlikte aramızda öyle ileri ruhlar vardır ki altıncı ve yedinci alt bölümleri aşmış, bazı varlıklar ise ötesine geçmiştir. Altıncı alt bölümdeki insan, Üst insan iken yedincideki aşkın insandır. Yedi küçük zihinsel planı değerlendirirken üç elementel plana yalnızca genel olarak değindik. Konu genel felsefe ve öğretilerin kapsamında olmadığı için bu çalışmada ayrıntılara girmek istemiyoruz. Fakat bu planların bildiğimiz planlarla ilişkisine dair size daha net bir fikir vermek için şu kadarını söyleyelim ki elementel planların mineral, Bitki, hayvan ve insan zihni planları ile ilişkisi, piyano üzerindeki siyah tuşların beyaz tuşlarla ilişkisine benzer. Beyaz tuşlar müziği üretmeye yeterlidirler. Fakat belirli ölçüler, melodiler ve harmoniler vardır ki siyah tuşlar kendi rollerini oynarlar ve varlıkları gereklidir. Ayrıca ruh halleri, varlık durumlarını birçok diğer planda ulaşılan belli gelişim biçimleri arasında bağlantı oluşturmak için de gereklidirler. Bu son gerçek, satır aralarını okuyabilen öğrenciler için evrim süreci üzerine yeni bir ışık, alemler arasında hayat sıçramalarının gizli kapısını açacak yeni bir anahtardır. Elemental varlıkların yüce alemleri bütün okulçular tarafından tümüyle kabul edilir ve ezoterik yazılar sık sık onlardan bahseder. Bulverin Zanoni'sini ve benzeri konuları okuyanlar, hayatın bu planlarında yaşayan varlıkları kabul eder. Yüce zihinsel plandan, yüce spiritüel plana geçerken ne söylesek ki? İnsan zihni, planın daha yüksek alt bölümlerini anlayıp kavrayamayan akıllara varlık, hayat ve zihnin bu yüksek hallerini nasıl açıklasak? İmkansız bir görev bu. Ancak genel olarak konuşabiliriz. Kör doğmuş bir insana ışık, hiç tatlı yememiş insana şeker, Sağıra müzik nasıl tarif edilir? Tüm söyleyebileceğimiz yüce spiritüel planın yedi küçük planının ve her küçük planın yedi alt bölümünün, bugünün insanına, onun solucanlardan, minerallerden, hatta bazı enerji ve madde formlarından yüksek olduğu kadar yüksek olan bir cana, akla ve biçime sahip varlıklardan ibaret olduğudur. Bu varlıkların hayatı bizimkini öyle aşar ki, içeriğini aklımız almaz. Akılları bizimkini öyle aşar ki onlara göre bizler düşünme işini binde bir yaparız. Ve zihinsel sürecimiz kaba maddi süreçler gibidir. Cisimlerini oluşturan madde en yüksek madde planındadır. Hatta bazıları için saf enerjiye bürünmüş denir. Böylesi varlıklar hakkında ne söyleyebiliriz ki? Yüce spritüel planın yedinci küçük planında melekler diyebileceğimiz varlıklar yaşar. Baş melekler, yarı tanrılar. Daha aşağıdaki küçük planlarda üstadlar ve atepler dediğimiz büyük ruhlar yaşar. Onların üstünde insanın düşünme gücünü aşan melek topluluklarının büyük hiyerarşisi vardır. Bunun ötesinde ise saygısızlık etmeden tanrı diye varlıklar vardır. Varlık basamağında o kadar yüksekte bulunurlar ki varlıkları, zekaları ve güçleri insanın tanrıya yakıştırdıklarına benzer. Bu varlıklar insanın en uçuk hayallerinin ötesindedir. Onlara uygulanabilecek tek kavram tanrısal kelimesidir. Bu varlıkların çoğu ve melek toplulukları evrenin işleriyle yakından ilgilenir ve onun işlerinde önemli bir rol oynarlar. Bu görünmez ilahlar. Ve yardımcı melekler evrim ve kozmik ilerleme sürecinde serbestçe ve güçlü bir şekilde etkide bulunurlar. Beşeri meselelerdeki nadir müdahale ve yardımları çeşitli ırkların geçmişteki ve günümüzdeki birçok efsanesini, inançlarını, dinlerini ve tradisyonlarını yaratmıştır. Güçlerini ve bilgilerini tekrar tekrar bu dünyanın üstüne koymuşlardır. Elbette her şey bütünün yasası çevresinde olmaktadır. Fakat bu ileri varlıkların en üst mevkide olanları bile yalnızca bütünün zihninde vardır. Onun bir yaratımıdır ve evrensel yasalar ile kozmik sürece tabidir. Onlar da ölümlüdür. Onlara tanrılar diyebiliriz. Fakat aslında kardeşlerini geride bırakmış, yolda, yukarı doğru yolculuğunda, kendi soyuna yardım etmek için bütüne gitmenin coşkusundan vazgeçmiş ağabeylerimizdirler. Fakat evrene ait olup onun koşullarına tabidirler. Ölümlüdürler ve var oldukları plan mutlak din planının altındadır. Spiritüel planlarda tezahür eden güçler ve varoluş haline dair iç öğretileri ancak ileri hermesçiler kavrayabilir. Bu fenomenler zihinsel planlarda mevcut olanlardan öylesine yüksektir ki onları tarif etmeye kalkmak kesinlikle bir fikir karmaşasıyla sonuçlanacaktır. Ancak hermetik felsefe çizgisinde yıllarca dikkatle eğitilmiş olanlar, evet, önceki enkarnasyonlarından edindikleri bilgileri kendileriyle birlikte getirenler, bu spiritüel planlarla ilgili öğretileri anlayabilecek kapasitededirler. Bu iç öğretilerin büyük çoğunluğu her mescilerce kutsal ve önemli görülür. Öyle ki genel halka açıklanması tehlikeli bilgilerdir. Akıllı öğrenciler, her mesceler tarafından kullanılan tin kelimesinin anlamının yaşayan erg, canlı güç, içsel öz, hayatın özü gibi terimlere yakın olduğunu, örneğin genel olarak dini, kiliseye özgü, ruhani, eterik, kutsal gibi terimlerle karıştırılmaması gerektiğini söylediğimizde ne kastettiğimizi anlayacaktır. Okültçüler tin, spirit kelimesini canlandırıcı prensip anlamında kullanırlar. Canlı enerji, mistik güç, yaşayan er gibi anlamları vardır. Ve okültüler, spiritüel erk dedikleri şeyin kutupluluk prensibi gereğince hem iyi hem kötü emellere ulaşmak için kullanılabileceğini kabul ederler. Birçok dinin şeytan, lüsifer, düşmüş melek, iblis gibi kavramlaştırmaları bunu gösterir. Bu planlarla ilgili bilgiler bütün ezotörik kardeşliklerde ve gizli tarikatlarda kutluların kutlusu olarak tapınağın gizli odasında muhafaza edilir. Burada şunu söylemek gerekir ki, yüksek spiritüel güçlere ulaşmış olup onları kötü kullananları kötü bir kader beklemektedir. Ritmin sarkacı, eninde sonunda onları madde varoluşun en ucuna savuracaktır. Ruha doğru aynı yoldan bir daha geçsinler diye olacaktır bu. Fakat bu sefer kötülükleri yüzünden düşmüş oldukları yükseklerin işkence veren hatırasını da kendileriyle birlikte taşıyacaklardır. Bütün ileri o kültürlerin bildiği gibi, düşmüş melekler efsanesi gerçek olgulara dayanır. Spiritüel planlarda bencil erk için çabalamak kaçınılmaz olarak bencil ruhun spiritüel dengesini yitirmesi ve yükselmiş olduğu yerden düşmesiyle sonuçlanır. Fakat böyle bir ruha bile geri dönüş fırsatı tanınır ve bu ruhlar dönüş yolculuklarında değişmez yasaya göre korkunç cezalarını öderler. Nihayet tekrar hatırlatmak isteriz ki aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki, aşağıdaki gibidir hakikatini somutlayan tekabül prensibine göre yedi her mesci prensip fiziksel, zihinsel ve spiritüel bütün planlar için tümüyle geçerlidir. Zihinsel töz prensibi bütün planlar için geçerlidir. Çünkü her şey bütünün zihnindedir. Çeşitli planlar arasında bir ruzlaşma, uyum ve tekabül olduğu için tekabül prensibi kendini her şeyde gösterir. Titreşim prensibi de bütün planlarda tezahür eder. Aslında planları yaratan fark daha önce açıkladığımız üzere bizzat titreşimdir. Kutupluluk prensibi, Üç kutupların görünürde zıt ve karşıt olduğu bütün planlarda işler haldedir. Ritim prensibi her planda görülür. Fenomenlerin hareketi gelme ve gitme, yukarı ve aşağı, içeri ve dışarı şeklindedir. Sebep-sonuç prensibi her planda tezahür eder. Her sebebin bir sonucu, her sonucun bir sebebi vardır. Cinsiyet prensibi her planda faal haldedir. Yaratıcı enerji her zaman tezahür halindedir ve erille dişil yanlar olarak faaliyet gösterir. Aşağıdaki yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki aşağıdaki gibidir. Bu asırlık her aksiyom evren fenomeninin yüce prensiplerinden birini anlatır. Geri kalan prensipleri incelerken yüce tekabül prensibinin evrensel doğasına dair. Hakikati çok daha net göreceğiz. Dokuzuncu Bölüm Titreşim Hiçbir şey durmaz. Her şey hareket eder, her şey titreşir. Yüce Üçüncü Hermesçi Prensip Titreşim Prensibi Evrendeki her şeyin hareket halinde olduğunu, hiçbir şeyin durmadığını, her şeyin aktığını, titreştiğini ve döndüğünü söyler. Bu Hermesçi Prensip Kadim Yunan'ın ilk filozoflarından bazılarınca kabul edilmiş ve sistemlerine dahil edilmiştir. Fakat sonra her mesciliğin dışındaki düşünürler yüzünden asırlarca kaybolmuştur. 19. yüzyılda fizik bilim hakikati yeniden keşfetmiş ve 20. yüzyılın bilimsel keşifleri bu asırlık her mesci öğretinin doğruluğuna yeni kanıtlar ilave etmiştir. Her mesci öğreti, Yalnızca her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu söylemekle kalmaz. Ona göre evrensel gücün çeşitli tezahürleri arasındaki farklar tümüyle titreşimlerin çeşitli kip ve oranlarına bağlıdır. Dahası bizzat bütün kendinde titreşim halindedir. Bu kesintisiz titreşim öyle sonsuz bir yoğunluğa ve hareket öyle sonsuz bir hıza sahiptir ki pratik açıdan duran kabul edilebilir. Öğretmenler, öğrencilerinin dikkatini fiziksel planda bile hızla hareket eden bir nesnenin, örneğin dönen bir tekerleğin hareket etmiyormuş gibi görünmesine çekerler. Öğretilerden sonuç olarak şu çıkmaktadır. Titreşim ekseninin bir ucunda ruh, diğer ucunda en kaba madde biçimleri vardır. Bu iki uç arasında milyonlarca ama milyonlarca farklı titreşim oranı ve kiplikleri mevcuttur. Modern bilim, madde ve enerji dediğimiz şeylerin yalnızca titreşimli hareketin kiplikleri olduğunu söylemektedir. Bazı ileri bilimciler hızla zihin fenomeninin de yine titreşim ya da hareket kipliklerinden ibaret olduğuna inanan okülçülerin duruşuna yaklaşmaktadır. Gelin bilimin madde ve enerjideki titreşim sorununa dair neler söylediklerine bakalım. Bilim her şeyden önce maddenin ısı veya sıcaklıktan dolayı belirli bir titreşime sahip olduğunu söylemektedir. Bir nesne ister sıcak olsun ister soğuk olsun ki ikisi aynı şeyin farklı dereceleridir. Belirli bir ısı titreşimi yayar ve bu anlamda hareket ve titreşim halindedir. Ayrıca maddenin bütün parçacıkları parçacıktan merkeze dairesel bir hareket gösterir. Gezegenler, Güneş'in ve kendi eksenleri etrafında dönerler. Yıldızlar ise daha büyük merkezi noktalar etrafında döner. Bu merkezi noktaların ise daha büyük noktalar etrafında döndüğüne inanılmaktadır. Sonsuza dek böyle gider. Özel bir madde türü olan moleküller ise birbirlerinin etrafında ve birbirlerine karşı olmak üzere sürekli bir hareket halindedirler. Moleküller atomlardan oluşur. Atomlar ise aynı şekilde sürekli hareket ve titreşim halindedir. Atomlar bazen elektronlar, iyonlar denilen parçacıklardan oluşur ki bu parçacıklar çok hızlı bir titreşim hali ve kipliği göstererek birbirlerinin etrafında döndükleri sürekli hızlı hareket halindedir. Demek ki bütün madde formları her mesci titreşim prensibi gereğince titreşim halindedir. Aynı şey çeşitli enerji biçimleri için de geçerlidir. Bilim ışığın, ısının, manyetizmanın ve elektriğin bir şekilde etere bağlı olan veya muhtemelen eterden çıkan titreşimli bir hareket biçimi olduğunu öğretmektedir. Bilim henüz ne kohezyon diye bilinen moleküler çekim prensibi fenomenini ne atomik çekim prensibi olan kimyasal yakınlık prensibini ne de üçü arasında en gizemli olanı her parçacık ve kitlenin bütün diğer parçacık ve kitlelerle bağlantılı olduğunu gösteren gravitasyon yasasını açıklamaya kalkmıştır. Bu üç enerji biçimi henüz bilimce anlaşılmamıştır. Yine de bu kitabın yazarları her mescelerin asırlardır inanıp öğrettikleri bir gerçek gereğince bunların da bazı titreşimsel enerji biçimlerinin tezahürü olduğu görüşüne yakın durmaktadır. Hermesçiler, bilimin doğasını pek anlamadan varsaydığı evrensel eterin, yanlışlıkla madde ismi takılan şeyin daha yüksek bir tezahürü olduğuna inanmaktadır. Hermesçiler ona eterik töz derler. Bu eterik tözün son derece ince, elastik olduğunu ve bütün uzayı kapladığını, ısı, ışık, elektrik, manyetizma gibi titreşimsel enerji dalgalarının taşınmasına bir ortam hizmeti gördüğünü öğretir. Öğretilere göre eterik töz, madde diye bilinen titreşimsel enerji biçimleriyle enerji veya kuvvet denilen biçimler arasındaki bağlantı noktasıdır. Ayrıca tümüyle kendine özgü bir titreşim derecesine, oranına ve kipliğine sahiptir. Bilim adamları titreşim oranının yükselmesinin etkisini göstermek için hızla hareket eden bir tekerlek veya silindir örneğini veriyor. Örnekte bir tekerlek veya silindir düşük bir hızla dönmektedir. Biz buna dönen şeye nesne diyoruz. Nesnenin yavaşça hareket ettiğini düşünelim. Kolayca göreceksiniz ki nesnenin hareketinden hiçbir ses gelmemektedir. Hız yavaş yavaş arttırılır. Bir süre sonra hareket öyle hızlanır ki derin bir uğultu veya nota işitilir. Hız yükseldikçe nota tizleşir. Hareket daha da hızlandırıldığında bir sonraki nota işitilir. Hareket hızlandıkça daha da tizleşerek bütün notalar tek tek belirmeye başlar. Nihayet hız belli bir orana ulaştığında insan kulağının algılayabileceği en son notaya varılır. Bir süre sonra kulak tırmalayıcı tiz ses azalır ve sessizlik başlar. Hareket halindeki nesneden hiçbir ses gelmez. Çünkü hareket oranı insan kulağının duyamayacağı bir titreşime ulaşmıştır. Sonra giderek artan birisi algılamaya başlarız. Bir süre sonra göz nesnenin mat, koyu, kırmızımsı bir renge dönüştüğünü görür. Hız arttıkça kırmızı parlaklaşır. Hız daha da arttırılınca kırmızı turuncuya çalmaya başlar. Sonra turuncu sarıya çalar. Ardından hız oranı arttırıldıkça sırasıyla yeşil, mavi, çivit mavisi ve nihayet mor görünür. En son mor da soluklaşır ve insan gözünün yakalayabileceği bütün renkler kaybolur. Fakat dönen nesneden gözle görünmez ışınlar çıkmaya devam eder. Fotoğrafçılıkta kullanılan türden farklı ışınlardır bunlar. Bunun ardından X ışınları denilen özel ışın biçimleri belirmeye başlar. Gerekli titreşim oranına ulaşıldığında elektrik ve manyetizm elde edilir. Nesne belirli bir titreşim oranına ulaştığında molekülleri dağılıp köken elementlerine ve atomlarına çözünür. Bundan sonra atomlar titreşim prensibine riayet ederek teşekkül olduğu sayısız parçacağa ayrılır. Ve nihayet parçacıklar bile yok olurlar ve nesne eterik tözleyebileceğimiz şey haline gelir. Bilim örneği daha ileri götürme cüretini göstermiyor. Fakat Hermesçüler titreşimin sürekli olarak arttırılması halinde nesnenin, maddenin çeşitli tezahür evrelerinden geçeceğini, ardından çeşitli zihinsel evrelerin geleceğini ve en sonu mutlak dine, bütüne dönmek üzere yukarı hareketine devam edeceğini öğretmektedir. Ne var ki nesne eterik toz aşamasına gelmeden çok önce bir nesne olmaktan çıkar. Örnek sürekli arttırılan titreşim oranının etkilerini gösterdiği sürece doğrudur. Nesnenin ışık, ısı, titreşimleri yaydığı düzeylerde o, bu enerji biçimlerine dönüşmez. Daha ziyade bu nesne, moleküllerinin, atomlarının ve parçacıklarının muhafaza ettiği enerjileri serbest bırakan bir titreşim düzeyine ulaşmıştır. Bu enerji biçimleri, maddeden daha yüksek bir varoluşa sahip olsalar da, maddi bileşimlerin içinde tutsak kalıp muhafaza olmaktadırlar. Bu onlar aracılığıyla tezahür eden, maddi biçimleri kullanan enerjiler dolayısıyla böyledir. Bu enerjiler, oluşturdukları maddi formlar içinde tutsaktırlar. Bu bir yerde bütün yaratılışlar için doğrudur. Yaratıcı güç, kendi yaratımına karışmıştır. Her düşünce, duygu, veya zihinsel halin tekabül ettiği bir titreşim oranı ve kipi vardır. Ve kişinin veya başka kişilerin iradi çabalarıyla bu zihinsel haller tıpkı bir müzik aletinin belirli bir oranda titreşimiyle bir müzik notası yaratması, titreşimle bir rengin yaratılması gibi yaratılabilir. Bir kişi, titreşim prensibi bilgisini zihinsel fenomene uygulayarak kendi zihnini istediği derecede kutuplaştırarak polarize ederek kendi zihinsel durumları ruh halleri üzerinde eksiksiz bir hakimiyet kurabilir aynı şekilde başkalarının zihnini de etkileyebilir ve onlarda istediği zihinsel hali yaratabilir kısaca bilimin fiziksel planda yaptığını yani iradi olarak titreşim yaratmayı zihinsel planda başarabilir bu güç, Elbette ancak uygun dersler alıştırmalar yoluyla kazanılabilir. Zihinsel dönüşüm bilimi her mesci sanatın dallarından biridir. Söylediklerimiz üzerine birazcık tefekkür öğrenciye, üstadlarca sergilenen mucizevi gücün altında titreşim prensibinin yattığını gösterecektir. Görünürde doğa yasalarını bertaraf eden üstadlar ve adepler gerçekte sadece bir yasaya karşı başka bir yasayı. Bir prensibe karşı başka bir prensibi kullanmaktadır. Onlar istedikleri sonuca maddi nesnelerin veya enerji biçimlerinin titreşimlerini iradeyle değiştirerek ulaşır ve böylece başkalarınca mucizeler denilen şeyleri yaparlar. Eski Hermes'ce yazarlardan biri haklı olarak şunu söyler. Titreşim prensibini anlayan Erkin Tacı'nı kavramıştır. 10. Bölüm KUTUPLULUK ilkesi. Her şey ikilidir. Her şey iki kutba sahiptir. Her şeyin kendi zıtlık çifti vardır. Benzeyen ve benzemeyen aynıdır. Zıtların doğası birdir. Dereceleri farklıdır. Uçlar buluşurlar. Bütün hakikatler yarım hakikatlerdir. Bütün paradokslar uzlaştırılabilir. Yüce Dördüncü Hermesçi prensip, kutupluluk prensibi, tezahür eden her şeyin iki yanı, iki kutbu, iki zıt çifti, iki veçesi olduğu ve uçlar arasında çeşitli derecelerin olduğu gerçeğini anlatır. İnsanın zihnini şaşkınlığa sürükleyen eski paradokslar bu prensip sayesinde açıklığa kavuşur. İnsan bu prensibe benzer bir şeyin varlığından kuşkulanmış ve şu tür sözler ve cizeler, aforizmalar ile bunu anlatmaya çalışmıştır. Her şey aynı anda hem vardır hem yoktur. Bütün doğrular yarım doğrudur. Her hakikat yarı hakikattir. Her şeyin iki yönü vardır. Her madalyonun bir arka yüzü vardır. Her mescid öğretilere göre görünürde taban taban azıt olan şeyler arasında Yalnızca bir derece farkı vardır. Her mescu öğreti uçlar ve zıtlar uzlaştırılabilir. Tez ile antitez doğa bakımından bir fakat derece bakımından farklıdır. Ve kutupluluk prensibinin tanınmasıyla zıtların evrensel uzlaşımı sağlanabilir diye öğretir. Öğretmenler bu prensibin örneklerini herkesin görebileceğini, bunun için doğaya bakmanın yeterli olduğunu söyler. İlk olarak madde ve ruhun aynı şeyin iki kutbundan başka bir şey olmadığını, aradaki planların yalnızca bir titreşim yoğunluğuyla birbirinden ayrıldığını öğretirler. Bütün ile çoklukun aynı şey olduğunu, farkın yalnızca bir zihinsel tezahür meselesi olduğunu gösterirler. Bunun gibi yasa ve yasalar aynı şeyin karşı tuçlarıdır. Keza prensip ve prensipler Mutlak akıl ve cüzi akıl aynıdır. Fiziksel planda ise bu prensibe örnek olarak sıcak ile soğuğun doğa bakımından aynı olup yalnızca derece bakımından farklı olduğunu örnek gösterirler. Termometre birçok farklı ısı derecesini gösterir. En üstte sıcak, en altta ise soğuk uç bulunur. Bu uçlar arasında çeşitli sıcaklık ve soğukluk dereceleri vardır. Bu derecelerden Herhangi birine sıcak veya soğuk diyebilirsiniz ve yanlış olmaz. Yukarıdaki her zaman daha sıcakken aşağıdaki her zaman daha soğuktur. Kesin bir ölçüt yoktur. Her şey bir derece meselesidir. Termometre üzerinde sıcağın bitip soğuğun başladığı kesin bir nokta bulunamaz. Mesele yüksek veya düşük titreşim meselesidir. Kullanmak zorunda kaldığımız yüksek ve düşük kelimeleri bile aynı şeyin Farklı kutuplarıdır ve izafidir. Aynı şey doğu ve batı içinde geçerlidir. Doğuya doğru seyahat edin. Başta bulunduğunuz noktanın batısına varır, batıdan bulunduğunuz noktaya gelirsiniz. Yeterince kuzeye doğru gidin, kendinizi güneyde bulursunuz. Işık ve karanlık aynı şeyin kutuplarıdır. Aralarındaki fark yalnızca derece farkıdır. Müzik notaları da aynıdır. Doğuyla başlarsınız, ve yukarı çıkınca başka bir doğuyla ile karşılaşırsınız. Bu böyle gider. Renkler için de aynı şey geçerlidir. Yüksek mor ile yüksek kırmızı arasındaki tek fark yüksek ve düşük titreşimdir. Büyük ve küçük görelidir. Pozitif ve negatif aralarında sayısız derecede bulunan aynı şeyin iki kutbudur. İyi ve kötü mutlak değildir. Bir uca iyi, öteki uca kötü deriz. Ya da bir uca hayır, öteki uca şer deriz. Bir şey değer bakımından daha yukarıda olan bir şeye göre daha aziyidir, Fakat altındaki bir şeye göre daha iyidir. Daha iyi ve daha kötü tabirleri bir derece farkını gösterir. Aynı şey zihinsel plan içinde geçerlidir. Örneğin aşk ve nefret insanların çoğunluğu tarafından birbirine taban tabana zıt, tepeden tırnağa farklı, uzlaştırılamaz şeyler olarak görülür. Fakat kutupluluk prensibini uyguladığımız vakit birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış mutlak aşk veya mutlak nefret gibi şeylerin olmadığını anlarız. Bu iki şey aynı şeyin iki kutbuna verilen farklı isimlerden başka bir şey değildir. Bir uçtan ötekine giderken bir yerde daha fazla nefret veya daha az aşk bulurken bir yerde daha az nefret veya daha fazla aşk buluruz. Aşkın ve nefretin dereceleri vardır. Bunların aralarında beğenme veya beğenmeme diye ifade edilen öyle ara noktalar vardır ki ikisinin arasındaki çizgi çok belirsizleşir ve birbirinden ayırt edilemez hale gelirler. Cesaret ve korku da aynı kurala tabidir. Kutuplar her yerde mevcuttur. Bir şeyi bulduğumuz yerde onun karşıtını da iki uçu birden bulursunuz. Her mescidlerin kutuplaştırma yardımıyla bir zihinsel halden ötekine geçebilmeleri bu olgu sayesinde mümkün olur. Farklı sınıflara ait şeyler birbirine dönüştürülemezler. Fakat aynı sınıfta bulunan şeyler dönüştürülebilirler. Kutupları değiştirilebilir. Demek ki aşk hiçbir zaman doğu veya batı veya kırmızı ya da mor yapılamaz. Fakat sık sık nefrete dönüşür. Nefret de aynı şekilde kutbu değiştirilerek aşka dönüşebilir. Cesaret korkuya ve tersi, korku cesarete dönüşebilir. Sert şeyler yumuşatılabilir, keskin şeyler köreltilebilir, sıcak şeyler soğur, bu böyle devam eder. Dönüşüm ancak aynı türden olup aralarında derece farkı bulunan şeyler arasında mümkündür. Korkak bir insan örneğini yer alalım zihinsel titreşimini yükselterek bu insan en yüksek derecede cesaret veya korkusuzlukla doldurulabilir. Keza edilgen bir adam kendini etkin, canlı bir bireye dönüştürebilir. Bunun için istenilen niteliğin iki ucu arasında kutuplaşması yeterlidir. Birçok psikoloji okulunun kendi öğretilerini takip edenlerin, Zihin durumunda değişiklikler yapabildiğini bilen öğrenciler bu değişimlerin altında yatan ilkeyi hemen kavrayamayabilir. Bununla birlikte kutupluluk prensibi bir kez kavranıp zihinsel değişimlerin aynı çizgi üzerinde bulunan iki kutup arasındaki değişim olduğu görüldü mü mesele daha kolay anlaşılır. Değişim birbirinden tümüyle farklı iki şey arasında olmamıştır. Yalnızca aynı şeyde derece farkına gidilmiştir. Bu çok önemlidir. Fiziksel plandan bir örnek verirsek, sıcaklık keskinliğe, gürültüye, yüksekliğe dönüştürmek imkansızdır. Fakat sıcak kolayca soğuğa dönüşebilir. Tek yapılması gereken titreşimi düşürmektir. Aynı şekilde aşk ve nefret, korku ve cesaret birbirine dönüştürülebilir şeylerdir. Zihinsel durumlar sayısı sınıflara bölünür. Her sınıfın kendi zıt kutbu vardır kutuplar arasında dönüşüm mümkündür. Öğrenci zihinsel durumlarda ve yine fiziksel planda karşı tuçların pozitif ve negatif olarak adlandırıldığını kolayca görür. Aşk nefrete göre pozitif yani olumludur. Cesaret nefretten, etkinlik, edilgenlikten olumludur. Titreşim prensibini bilmeyenler bile pozitif kutbun negatif kutuptan daha yüksek bir dereceye sahip olup diğerine hakim olduğunu kolayca görebilecektir. Doğanın eğilimi, pozitif kutbun baskın etkinliğinden yanadır. Bir insanın kutuplaştırma sanatını kullanarak kendi zihinsel durumunun kutuplarını değiştirmenin yanında zihinsel etki fenomeni bize bu prensibin genişletilebileceğini, etkisinin bir başka insanın zihnine kadar ulaşabileceğini gösterir. Son yıllarda bu konuda birçok şey yazılmış ve öğretilmiştir zihinsel indiksiyonun mümkün olduğu, yani diğer bir insandan zihinsel indiksiyon yoluyla zihinsel durumların üretilmesinin mümkün olduğu anlaşılırsa, belirli bir titreşim oranının ya da belirli bir zihinsel durumun kutuplaştırılmasının başka bir insana nasıl iletilebileceği ve onun kutbunun zihinsel durumunun değiştirilebileceği kolayca görülebilir. Birçok zihin tedavisini mümkün kılan şey de budur. Diyelim ki bir insan mavidir, korku ve melankoli doludur. Bir ruh bilimcisi kendi zihnini iradesiyle istenilen titreşime getirir ve vaka için gerekli kutuplaşmayı elde eder. Bundan sonra da indiksiyon yoluyla ötekinde de benzeri bir zihin durumu yaratır. Sonuç olarak titreşimler yükselmiştir ve kişi negatif kutba gitmek yerine pozitif kutba yaklaşmıştır. Korkusu ve diğer olumsuz duyguları cesarete ve benzeri olumlu zihinsel durumlara dönüşmüştür. Küçük bir araştırma bu zihinsel durumların her zaman kutuplaştırma yoluyla gerçekleştiğini gösterecektir. Değişim türsel olmaktan ziyade derece bakımındandır. Bu yüce Hermesçi prensibin varlığını bilmek öğrencinin kendisinin ve başkalarının zihinsel hallerini daha kolay anlamasını sağlar. Bu zihin durumlarının yalnızca bir derece farkı olduğunu görebilir. Öğrenci titreşimi kendi iradesiyle değiştirmeyi öğrenerek zihinsel durumlarının kölesi veya uşağı olmaktan ziyade efendisi olur. Bu bilgi sayesinde dostlarına aklını kullanarak yardım edebilir. Uygun yöntemlerle kutbu değiştirerek istenilen duruma geçebilir. Öğrencilere bu kutupluluk prensibini daha yakından anlamaya çağırıyoruz.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 Bu yüce hermesçi prensip, ritim prensibi, her şeyde ölçülü bir hareketin tezahür ettiğini anlatır. Fiziksel, zihinsel ve spiritüel planlarda hep bir ileri ve geri hareket, içe ve dışa akış, öne ve arkaya salınım, bir sarkaç hareketi, bir metcezir, bir yüksek dalga ve alçak dalga mevcuttur. Ritim prensibi bir önceki bölümde anlatılan kutupluluk prensibiyle yakından bağlantılıdır. Ritim, Kutupluluk prensibinin tesis ettiği iki kutup arasında tezahür eder. Bununla birlikte ritim sarkacının uç noktalara kadar salındığı anlamına gelmez bu. Böyle bir şey nadiren olur. Doğrusunu söylemek gerekirse birçok örnekte en uç noktalara pek rastlanmaz. Fakat salınım her zaman ileri doğrudur. Bir uçtan ötekine. Her zaman etki ve tepki vardır. Evren fenomeninin bütün feleklerinde bir ilerleme ve bir çekilme, bir yükselme ve bir batma tezahür eder. Güneşler, dünyalar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, mineraller, kuvvetler, enerjiler, zihin, madde ve evet, tin bile bu prensiple tezahür eder. Bu prensip kendini dünyaların yaratımında ve yok oluşunda, ulusların yükselişinde ve yıkılışında, bütün her şeyin hayatında ve nihayet insanın zihinsel durumlarında tezahür eder. Dinin, bütünün tezahürlerinden başlamak üzere sürekli olarak bir dışa ve içe hareket. Brahmanların dile getirdiği üzere, brahmın ciğerlere çekilip ciğerlerden salınması vardır. Evrenler yaratılmışlardır. Maddeselliklerinin en son noktasına varır ve ardından geriye doğru salınım hareketine başlarlar. Güneşler varlığa gelir. Güçlerinin en yüksek noktasına vardıktan sonra gerileme süreci başlar ve eonlar sonra ölü madde kitlelerine dönüşür. Ve yeni bir etkinin iç enerjilerini etkinliğe dönüştürüp hayatlarını tekrar başlatmasını beklerler. Bütün dünyalar için geçerlidir bu. Tekrar doğmak üzere doğar, büyür ve ölürler. Bir şekle ve biçime sahip her şey için geçerlidir bu. Etki ve tepki arasında, doğumla ölüm arasında, etkinlikle edilgenlik ve bu uçlardan diğerine salınır dururlar. Canlı şeyler de böyledir. Doğar, büyür ve ölürler. Sonra gene doğarlar. Bütün büyük hareketler, felsefeler, inançlar, modalar, devletler, uluslar da böyledir. Hepsi doğar, büyüyüp olgunlaşır, yozlaşır ve çöker. Sonra yeniden doğar. Sarkacın salınımı asla durmaz Gece günü izler, gün geceyi Sarkaç yazdan kışa, kıştan yaza salınır Parçacıklar, ortamlar, moleküller, maddenin bütün kütlesi kendi feleklerinde döner Mutlak durağanlık veya hareketin tümüyle son ermesi diye bir şey yoktur Bütün hareketler ritimden pay alır Prensip evrensel bir uygulamaya sahiptir her soruya, her fenomene, her bir plana uygulanabilir. Beşeri faaliyetin bütün evreleri içinde doğrudur bu. Bir kutuptan diğerine her zaman bir salınım vardır. Evrensel sarkaç her zaman hareket halindedir. Hayat yasaya uyarak sonsuza kadar gelgit halindedir. Ritim prensibi modern bilim tarafından çok iyi anlaşılmıştır. Ve bilime göre bütün maddi şeyler için geçerli bir evrensel yasadır. Fakat her prensibi daha öteye taşır. Onun tezahürlerinin ve etkisinin insanın zihinsel faaliyetlerine kadar uzandığını ve kendimizde farkına vardığımız şaşırtıcı zihin, ruh, duygu ve diğer can sıkıcı değişimleri açıkladığını bilir. Fakat her bu prensibin işleyişini inceleyerek dönüşüm yoluyla onun faaliyetlerinden kaçmayı öğrenmişlerdir. Her mescili üstadlar ritim prensibinin sabit olup, zihinsel fenomenlerde her daim mevcut olduğunu bununla birlikte zihinsel fenomen söz konusu olduğu sürece ritmin iki ayrı planda tezahür ettiğini uzun zaman önce keşfetmişlerdir. İki genel bilinç planı olduğunu keşfetmişlerdir. Alt ve üst. Bu olgunun anlaşılması onların daha yüksek plana yükselmesini ve bu sayede alt planda. Bir başka deyişle bilinçsiz planda olup Bilince etkileyecek şekilde tezahür eden ritim sarkacının salınımından kaçınmalarını mümkün kılmıştır. Buna kutupsuzlaştırma yasası derler. Ego'yu, zihinsel faaliyetin, şuursuz planının titreşimlerinin üstüne çıkarma yöntemidir bu. Böylece sarkacın olumsuz salınımı bilinçte tezahür etmez ve dolayısıyla onları etkilemez. Bir şeyin üstünden yükselip onun alttan geçmesini sağlamak gibidir bu. Her mescid ya da ileri öğrenci kendini istediği uçta kutuplaştırır. Geri salınım hareketinden katılmayı reddetmeye benzeyen veya dilerseniz onun kendi üzerindekine etkisini inkar etme yoluyla kutuplaşmış duruşunu korur ve zihinsel sarkacın şuursuz plandaki geriye hareketine izin verir. Kendine hakim olmayı başarmış olan bütün bireyler bilerek ya da bilmeyerek bunu başarmış insanlardır. Olumsuz zihin ve ruh hallerinin onları etkilemesini reddederken kutupsuzlaştırma yasasını uygularlar. Bununla birlikte üstad onu daha yüksek bir etkilikte kullanır. Ve iradesini kullanarak ruh hallerinin, duyguların kendilerini ileri geri savurmasına izin verenlerin inanamayacakları bir dereceye kadar zihinsel sarsılmazlık durumuna erişir. Düşünebilen herkes, insanların ne tür ruh hallerinin, duyguların ve heyecanların yaratıkları olduğunu ve kendilerine hakimiyetlerinin ne kadar az olduğunu hemen fark edecektir. Eğer bir saniye durup düşünürseniz, bu ritim salınımlarının hayatınızı ve sizi nasıl etkilediğini, heyecan dönemlerinin ardından nasıl hep zıt bir duygunun, bir depresyon halinin geldiğini fark edersiniz. Keza cesaretli haliniz ve dönemleriniz ardından eşit güçte korku dönemleri gelmiştir. İnsanların çoğunda da böyledir. Duyguların gelgitlerini yaşamışlardır. Fakat bu zihin fenomeninin bir sebebi olması gerektiğini ancak çok azı fark etmiştir. Bu prensibi ve işleyişini anlama, kişiyi kendini daha iyi tanımasında, bu iniş ve çıkışlarla sürüklenmesini engellemesine yardım eder. İrade-ritim prensibinin bilinçli tezahüründen güçlüdür. Bununla birlikte prensip tümüyle ortadan kaldırılamaz. Onun etkilerinden kaçabilsek de, o faal olmaya devam eder. Sarkacın hareketiyle savrulmaktan kaçabilsek de o salınmaya devam eder. Ritim prensibinin burada bahsetmek istediğimiz başka işleyişleri de vardır. Telafi yasası diye bildiğimiz bir işleyiş vardır. Telafi kelimesinin anlamlarından biri dengelemektir. Hermesçiler kelimeyi bu anlamda kullanır. Kabalyon'da sarkacın sağa doğru hareketi sola doğru harekettir. Ritim telafi eder dendiği zaman kelime bu anlamda kullanılır. Telafi yasasına göre bir yöndeki salınım karşıt yöndeki veya karşıt uca doğru olan dengeleyici, telafi edici salınımı belirler. Fiziksel planda bu yasanın çeşitli örneklerini görürüz. Bir duvar saatinin sarkacı sağa doğru belirli bir mesafe salındıktan sonra eşit mesafe ile sola salınır. Mevsimler birbirine aynı yolla dengeler. Dalgalar da aynı yasaya tabidir. Bir yöne kısa bir salınım yapan sarkacın, diğer yöne salınımı da kısadır. Sola uzun salınımı, sağa uzun salınımı izler. Belirli bir yüksekliğe kadar fırlatılan nesne, geriye dönerken eşit mesafe kat eder. Bir merminin bin metre yukarıya doğru atılmasını sağlayan kuvvet, merminin dönüş yolculuğunda yeniden üretilir. Bilenlere sorun, bu yasa, Fiziksel planda sabittir. Fakat her mescüler daha ileri gider ve insanın zihinsel hallerinin aynı yasaya tabi olduğunu öğretirler. Şevkle zevk alan adam, şevkle acı çeker. Küçük bir acı duyan, yalnızca küçük bir zevk duyar. Domuz az acı çeker. Fakat küçük zihniyle aldığı zevk de küçüktür, telafi edilmiştir. Bir hayvanın şevkle zevk almasını sağlayan sinir sistemi ve mizac acısını da aynı şiddette kılar. İnsan için de aynı şey geçerlidir. Yalnızca küçük hazlara izin veren bir mizacın izin verdiği acılar da küçüktür. Yoğun zevklere izin veren mizaclar yoğun acılara da izin verir. Her bireydeki acı ve zevk kapasitesinin dengelenmiş olması bir kuraldır. Telafi yasası burada tümüyle faaldir. Fakat her mesciler bu konuda daha da ileri gider. Bir insanın belirli bir haz derecesine ulaşabilmesi için duygunun öteki ucuna daha önce salınmış olması gerekir. Bununla birlikte her mesciler bu meselede pozitifin negatife baskın olduğuna inanırlar. Yani belirleyici bir ölçüde bir hazın illa da bedelini ödemek, telafi eden miktarda acı çekmek gerekli değildir. Tam tersine, telafi yasasına göre hazın kendisi, Ritmik salınımdır. Çünkü belirli bir şiddete sahip acı ya da mevcut hayatta ya da daha önceki enkarnasyonlarda zaten deneyimlemiştir. Bu durum acı sorununa yeni bir ışık getirir. Hermesçiler hayatlar zincirini bir süreklilik hali içinde, bireyin tek hayatının tamamlayıcı parçaları olarak algılarlar. Ritmik salınımı da bu çerçevede anlarlar. Çünkü reenkarnasyon gerçeği kabul edilmedikçe ritim prensibinin bir anlamı olmaz. Fakat her mesciler, ile ileri öğrencilerin daha önce bahsettiğimiz kutupsuzlaştırma işlemiyle acıya doğru salınımdan epey bir noktaya kadar kaçabileceklerini ileriye sürüyor. Egonun daha yüksek planına yükselerek alt planda yaşayanların başına gelen birçok deneyimden kaçmak ve sakınmak mümkündür. Telafi yasası, Kadınların ve erkeklerin hayatında önemli bir rol oynar. İnsanın sahip olduğu ve olmadığı her şeyin genellikle bedelini ödediğini bilirsiniz. İnsan bir şeye sahipse başka bir şeye sahip değildir, denge gelir. Her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bir hoş, bir de nahoş tarafı vardır. İnsan bir yerden kazanıyorsa başka bir yerden kaybediyordur. Zenginler yoksulların sahip olmadığı birçok şeye sahiptir. Öte yandan yoksulların sahip olduğu birçok şeye zenginlerin yolu kapalıdır. Milyoner şölen vermek isteyebilir. Masaları istediği gibi donatır. Fakat iş iştaha gelince o yoktur. Ameleye bakar ve iştahına imrenir. O kuru ekmek ameleye yağlı ballı gelir. Zenginin iştahı sindirimi yerinde olsa bile istekleri, Alışkanlıkları, huyu farklıdır. Bütün hayat böyledir. Ritim sarkacının geri dönmesi için birçok hayat gerekse de telafi yasası sürekli denge ve karşı denge arayarak eninde sonunda galebe çalarak her zaman iş başındadır. 12. Bölüm Nedensellik Her sebebin bir sonucu, her sonucun bir sebebi vardır. Her şey yasaya göre olur. Değişim, bilinmeyen yasadan başka bir şey değildir. Birçok nedensellik planı vardır. Hiçbir şey bu yasadan azade değildir. Yüce 6 Hermesçi Prensip, Sebep-Sonuç Prensibi. Yasanın bütün evrene nüfuz ettiği, hiçbir şeyin tesadüf eseri olmadığı, tesadüf teriminin yalnızca bilinmeyen, anlaşılmayan bir sebebe işaret ettiği, evrenin herhangi bir kesinti veya istisna olmadan süreklilik arz ettiği gerçeğini somutlar. Sebep-sonuç prensibi kadim veya modern bütün bilimsel düşüncelerin temelini oluşturur ve hermetik öğretmenler tarafından çok eski bir dönemde telaffuz edilmiştir. O günden bu yana birçok düşünce okulu arasında tartışmalar yapılmış olsa da bu tartışmalar Prensibin işleyişinin ayrıntıları veya daha ziyade bazı kelimelerin anlamları üzerinedir. Temel sebep-sonuç prensibi mecburen bugüne kadar ismi kayda değer bütün düşünürler tarafından kabul edilmiştir. Başka türlü düşünmek, evren fenomenini yasa ve düzenin alanından çıkarmak ve onu insanın tesadüf dediği hayali bir şeyin hakimiyetine vermek olur. Gerçeklikte saf tesadüf diye bir şey olmadığını görmek için birazcık düşünmek yeterlidir. Webster sözlüğü tesadüf kelimesini şu şekilde tanımlamaktadır. Herhangi bir kuvvet, yasa veya amaç haricinde olduğu varsayılan amil veya faaliyet kipi, bu amilin işleyişi veya eylemi, böyle bir amilin etkisi, gelişi güzellik, rastlandısal olay. Fakat birazcık düşündüğümüz zaman yasanın dışında, Sebep-sonuç prensibinin dışında, tesadüf diyebileceğimiz bir amilin olmayacağını görürüz. Evrende, evrenin yasalarının, sürekliliğinin, düzeninin dışında işleyen bir şey nasıl olabilir? Böyle bir şey, evrenin düzeninden tümüyle bağımsız ve dolayısıyla onun üstünde olacaktır. Bütünün, yasanın dışında hiçbir şey hayal edemeyiz. Çünkü bütün, bizzat yasadır. Evrende bir şeylerin yasanın dışında var olabileceği yer yoktur. Böyle bir şeyin varlığı bütün doğal yasaları etkisizleştirecek ve evrenik kaotik bir düzensizlik ile yasasızlığa sürükleyecektir. Dikkatli bir inceleme, tesadüf dediğimiz şeyin algılayamadığımız, anlayamadığımız, belirsiz sebeplerle ilişkili bir ifadeden başka bir şey olmadığını gösterecektir. İngilizce'de tesadüf anlamına gelen chance kelimesi düşmek. ''zarın düşmesinde olduğu gibi'' anlamında bir kelimeden gelir. Buradaki fikre göre zarın düşüşü ve birçok başka olay herhangi bir sebeple ilişkili olmayan bir olaydır. Fakat meseleye yakından bakıldığında zarın düşüşü ile ilgili herhangi bir tesadüfün olmadığı anlaşılır. Zar düşüp belirli bir sayıyı gösterdiğinde gezegenlerin güneşin etrafında dönüşünü yöneten yasalar kadar kaçınılmaz bir yasaya tabidir. Zarın düşüşünün ardından sebepler, daha doğrusu sebep zincirleri vardır. Ve bunlar zihnin izleyemeyeceği kadar gerilere gider. Zarın fincanın içindeki pozisyonu, atılırken sarf edilen kas gücü, masanın sattı. Bunların hepsi sebeplerdir ve görünürdür. Fakat bu görünür sebeplerin ardında daha önce gelen görünmez sebep zincirleri mevcuttur. Ve hepsi zarın üste kalan yüzüyle ilişkilidir. Eğer yeterince çok sayıda zar atılırsa, zarın farklı yüzlerinin geliş sayısının yaklaşık olarak aynı olduğu görülür. Yani aynı sayıda 1, 2 veya 3 gelir. Havaya bir para attığınızda yazı veya tura gelebilir. Fakat yeterince atarsanız yazılar ve turalar eşitlenecektir. Ortalama yasasının işleyişidir bu. Fakat hem ortalama hem de tek bir atışın sonucu sebep sonuç prensibinin hakimiyetindedir. Eğer zarın öncesindeki sebepleri incelersek, aynı şartlar altında ve aynı zamanda zarın gelen yüzünün dışındaki herhangi bir yüzün gelmesinin imkansız olduğu açıkça görülür. Aynı sebepler, aynı sonuçları doğurur. Her olayın bir nedeni, bir sebebi vardır. Herhangi bir sebep, daha doğrusu bir sebepler zinciri olmadan hiçbir şey olmaz. Bir şeyin nasıl olup da başka bir şeyin sebebi olduğunu yani ikinci şeyin yaratıcısı olduğunu açıklayamayan bazı kişilerin akıllarında bu prensip ile ilgili olarak bir karışıklık mevcuttur. Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir şey, hiçbir başka şeyi yaratmaz veya ona sebep olmaz. Sebep ve sonuç sadece olaylarla ilgilenir. Bir olay, daha önceki bir olayın sonucu veya sonrası olarak meydana gelen, tezahür eden şeydir. Hiçbir olay başka bir olayı yaratmaz. O sadece bütünün yaratıcı enerjisinden akan yüce düzenli olaylar zincirinde bir önceki halkadır. Mevcut evvel ve sonra bütün olaylar arasında bir süreklilik vardır. Daha önce olan her şeyle onların ardından gelenler arasında bir ilişki mevcuttur. Dağdan bir kaya kopar ve vadideki kulübenin damına düşer. İlk anda bunu tesadüf sayarız. Fakat olayı dikkatle incelediğimiz vakit, onun arkasında büyük bir nedensellik zincirini fark ederiz. İlk başta kayayı dağın yüzeyine bağlayan toprağa yumuşatan yağmur vardır. Bunun arkasında ise güneş ışınları. Diğer yağmurlar vardır. Ve hepsi kayayı daha büyük bütünden birlikte ayırmışlardır. Daha ileri giderseniz bunların arkasında dağı biçimlendiren sebepler, Doğanın ihtiyaçlarıyla sarsılma vardır. Yağmurun ardındaki sebepleri de takip edebiliriz. Bundan sonra çatının varlığını dahil etmek isteyebiliriz. Kısa bir süre sonra kendimizi bir an önce içinden çıkmak istediğimiz bir sebepler yumağı içinde buluruz. Bir insanın iki ebeveyni, dört büyük baba ve büyük annesi, sekiz büyük büyük baba ve büyük büyük annesi vardır. Bu şekilde kırk kuşak hesapladığımızda, Ataların sayısı milyonları bulur. En önemsiz olayın veya fenomenin ardındaki sebepler de böyledir. Bizim gördüğümüz bu sebepler zincirinin gözlerimizin önünden geçen küçücük bir iz parçasıdır. Bu küçük iz parçasını bir zamanlar olduğu kömüre, bu kömürün geldiği devasa ağaç gövdesine veya daha evveline kadar takip etmek öyle kolay bir iş değildir. İs parçası gözlerimizin önünden başka maceralara doğru geçip gidiyordur. Ardında onu hali hazırdaki koşullara taşıyan devasa bir sebepler zinciri vardır. Ve bugünden asırlar sonrasına ait olayları yaratan zincirinin yalnızca küçük bir halkasıdır. Küçük bir is parçasının sebep olduğu olay serilerinden biri de bu satırların yazılmasıdır. O, daktilonun ve ardından düzeltmenin belirli bir işi yapmasına, onların bu yaptığı işle başkalarını etkilemesine, bu başkalarının daha başka olay ve kişileri diye diye giden, insanın düşünme kapasitesini aşan olaylara sebep olmuştur. Sonraki olayların hepsi bu küçük is parçasının yolundan geçmiştir. Bu durum bizi eşyanın izafiliğine ve bağlantılılığına, Dahası her şeyi yaratanın zihninde ne büyük ne küçük vardır doğrusuna götürür. Durun ve bir saniye düşünün. Taş çağının karanlıklarında bir adam bir kadınla birleşmeseydi bu satırları okuyan siz burada olmayacaktınız. Başka bir çift buluşmamış olsaydı bu satırları yazanlar burada olmayacaktı. Ve bizzat bizim yazma sizin okuma eyleminiz. Yalnızca sizin ve bizim hayatımızı değil... Doğrudan ya da dolaylı olarak şu anda yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan sayısız başkalarının hayatını etkileyecektir. Düşündüğümüz her düşünce, gerçekleştirdiğimiz her eylem yüce sebep sonuç zincirinde doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada çeşitli nedenlerden dolayı özgür irade ve determinizm tartışmalarına girmeyeceğiz. Bu birçok sebepten biri tartışmanın hiçbir tarafının tümüyle haklı olmaması, her mescid öğretilere göre her iki tarafında kısmen haklı olmasıdır. Kutupluluk prensibi gösteriyor ki taraflar yarı haklıdır. Hakikatin farklı iki kutbundan bahsederler. Öğretilere göre bir insan hem özgür hem de mecbur olabilir. Bu terimlerin anlamına ve meselenin incelenme derinliğine bağlıdır. Kadim yazarlar, Meseleyi şöyle ifade etmiştir. Yaratım merkezden ne kadar uzaksa o kadar bağlıdır. Merkeze yaklaştıkça özgürleşir. İnsanların büyük bir kısmı kalıtımın çevrenin kölesidir ve çok az özgürlük sergilerler. Dış dünyanın adetleri, düşünceleri, fikirleriyle iç dünyanın heyecanları, ruh halleri, duyguları arasında savrulur dururlar. Bahsetmeye değecek hiçbir hakimiyete sahip değildirler. Burunları havada şu iddiada bulunurlar. Hey, elbette özgürüm ben. Keyfimin canımın istediğini yaparım. Fakat istediğim, keyfimin kelimelerini açıklamaya gelince şaşırırlar. İstemelerinin ve keyiflerinin ardında bir çünkü yok mudur? Üstatlar, ehil olanlar, bu keyifleri ve istekleri, zihinsel kutuplarının öteki uçlarına dönüştürebilirler. Onlar bazı duygular, ruh halleri, heyecanlar veya çevresel telkinler onun içinde bir eğilimi veya belirli bir şekilde eyleme arzusunu uyandırdığı için istemeye değil, istemlerini istemeye muktedir. İnsanların çoğu çevrelerine, dış etkilere, içsel hallere ve arzulara boyun eğerek yuvarlanan taş misali yaşar. Kendi paylarına hiçbir direnç veya irade olmadan teslim oldukları daha güçlü olanların irade varzularını, kalıtımı, çevreyi, telkini söylemedik bile. Satranç oyununun piyonları gibi hareket ettirilip oyun bitince kenara konurlar. Fakat üstadlar oyunun kurallarını bildiği için maddi hayat planının üstüne yükselir. Doğalarının daha yüksek güçleriyle temasa geçer. Kendi ruhlarını, karakterlerini, niteliklerini, kutupluluklarını, hatta etraflarındaki şartlarına egemen olur ve bu sayede piyon yerine oyuncu, sonuç yerine sebep olurlar. Üstatlar yüksek planlardaki nedensellikten kaçamazlar. Fakat daha yüksek yasalara uyar ve bu şekilde alt plandaki şartlara egemen olurlar. Böylece kör araçlar olmak yerine yasanın bilinçli bir parçası olurlar. Yüksek planlarda hizmetkar, alt planlarda efendidirler. Fakat ister üst, ister alt plan olsun. Yasa her zaman işler. Tesadüf diye bir şey yoktur. Akıl, kör talih tanrıçasını tahttan indirmiştir. Bilginin netleştirdiği görüşümüzle her şeyin evrensel yasaca yönetildiğini, sonsuz sayıda yasanın, tek yüce yasanın, Bizzatihi bütün olan yasanın tezahürleri olduğunu artık görebiliriz. Gerçekten de bütünün zihninden habersiz tek bir kırlangıç yere düşmez. Saçınızdaki kıllar bile sayıladır der eski yazmalar. Yasanın dışında hiçbir şey yoktur. Onun aksine hiçbir şey olamaz. Fakat sakın buradan hareketle insanın kör bir otomat olduğu sonucuna varmayın. Her mescid öğretilere göre insan... Kurtuluşu bizzat yasaya sığınmada aradığı ve fenomen dünyanın yasalarına kahkahayla güldüğü ana kadar yasaları aşmak için yasayı kullanabilir. Yüksek irade her zaman aşağı iradeye egemendir. Buradaki gizli fikri idrak edebiliyor musunuz? 8. Bölüm Cinsellik Her şeyde cinsiyet vardır. Her şeyin kadınsı ve erkeksi ilkeleri vardır. Cinsiyet, bütün planlar için geçerlidir. Kabalyon Yüce yedinci hermetik prensip, cinsiyet prensibi. Cinsiyetin her şeyde tezahür ettiği, eril ve dişil ilkelerin evrenin her aşamasında, hayatın her planında mevcut olduğunu anlatır. Bu noktada dikkatinizi cinsiyet teriminin her anlamının erkek ve kadını gösterir anlamda cinsiyet kelimesiyle aynı olmadığına dikkat çekmek istiyoruz. İngilizcedeki gender, cinsiyet, tür kelimesi, köken olarak latince sebep olmak, üretmek, yaratmak, ortaya çıkarmak köken anlamlarına sahiptir. Biraz düşünürseniz, gender kelimesinin erkek ve kadın arasındaki fiziksel ayrıma işaret eden cinsiyet kelimesinden daha geniş bir anlama sahip olduğunu anlarsınız. Bu ikinci anlamdaki cinsiyet, yüce fiziksel planın belli bir planında, organik hayat planında var olan bir şeydir. Bu ayrımı iyice öğrenmenizi istiyoruz. Hermesçi felsefe konusunda bilgisi çok az olan bazı yazarlar, bu yedinci Hermesçi prensibi, seksle ilgili vahşi, hayali ve çoğu zaman ayıplanacak teoriler ve öğretilerle ilişkilendirilmiştir. Cinsiyetin işi sadece yaratma, üretme ve üremedir. Ve o her fenomen planında tezahür eder. Bilimden buna kanıtlar sunmak biraz zordur. Çünkü bilim, henüz bu prensibin evrensel bir geçerliliği olduğunu kabul etmemiştir. Yine de bilimsel kaynaklardan bazı kanıtlar gelmeye devam etmektedir. İlk olarak, son zamanlara kadar bilimin son nokta kabul ettiği atomu belirli bileşimlerle oluşturan maddenin yapı taşları, parçacıklar, iyonlar veya elektronlarla cinsiyet prensibi kesin bir şekilde tezahür etmektedir. Bilimin son söylediklerine göre atom sayısız parçacıktan, Elektron veya iyondan, farklı otariler farklı isimler kullanmaktadır. Bunlardan oluşmaktadır. Bunlar birbirinin etrafında döner ve büyük bir yoğunlukla titreşir. Bilime göre atom negatif parçacıkların pozitif bir parçacık etrafında toplaşmasıyla oluşmaktadır. Böylece farklı kombinasyonlar oluşturup bir atomu yaratır ya da üretirler. Bu durum eril cinsiyet prensibine elektriğin, Pozitif dişil cinsiyet prensibini ise negatif kutbuyla özleştiren en eski Hermes çöğretileriyle tutarlıdır. Bu noktada bu özleştirme ile ilgili bir şeyler söylemeliyiz. Çünkü elektriklenmiş, manyetize olmuş maddenin negatif denilen kutbunun nitelikleriyle ilgili olarak halk yanlış bir izlenime sahiptir. Bilim çok yanlış olarak bu fenomen için pozitif ve negatif kelimelerini kullanmaktadır. Pozitif kelimesi gerçek dışı, zayıf bir izlenim veren negatife kıyasla gerçek ve güçlü bir şeyi çağrıştırmaktadır. Elektrik fenomenini gerçek olgularından herhalde daha uzak düşülemezdi. Negatif denilen uç yeni formların enerjilerin içinde tezahür ettiği kutuptur. Ona dair negatif hiçbir şey yoktur. En iyi bilim otoriteleri artık negatif kelimesinin yerine katot terimini kullanmaktadır. Katot kelimesinin Yunanca köken anlamı inen, üreme yolu anlamlarındadır. Elektronlar veya parçacıklar oğlu katot ucundan ortaya çıkar. Son on yılda bilimsel kavramları alt üst eden ışınlar da katot uçtan çıkar. Eski kabul edilmiş teorileri çöpü boylayacak bilimsel kurgular haline getiren, eski ders kitaplarını kullanılmaz kılan bütün tuhaf fenomenlerin anasıdır katot kutbu. Görüyorsunuz ki bu konuda konuşurken negatif kelimesini kullanmak istememekte haklıyız. Kutup faaliyetini ifade etmek için dişil kelimesinin kullanılmasını ısrar ediyoruz. Demek ki son bilimsel öğretilere göre yaratıcı parçacıklar, elektronlar dişildir. Bilim negatif elektrikten müteşekkildir diyor. Biz ise dişil enerjiden müteşekkildir diyoruz. Dişil parçacık, bir eril parçacıktan kurtulmakta, daha doğrusu ayrılmakta ve yeni bir hayata başlamaktadır. Burada yeni madde ve enerji formları yaratmak için doğal bir güdüyle harekete geçerek etkin bir şekilde eril bir parçacıkla birleşmeye çalışmaktadır. Bir yazar şu şekilde ifade edecek kadar ileri gitmektedir. Elektron, vakit kaybetmeden kendi iradesiyle birbirlik birlik aramaktadır. Bu ayrılma ve birleşmeler kimyasal dünyadaki faaliyetlerin büyük bir kısmına zemin oluşturmaktadır. Dişil parçacık, eril parçacıkla birleştiğinde belirli bir süreç başlamıştır. Dişil parçacık, eril enerjinin etkisiyle titreşir ve hızla onun etrafında döner. Sonuç, yeni bir atomun doğmasıdır. Bu yeni gerçekten de eril ve dişil parçacıkların bir evliliğidir. Bununla birlikte artık serbest elektriğin hiçbir özelliğini göstermeyen, kendine ait bir kimliği olan yeni bir atomdur. Dişil elektronların ayrılması ve kopması süreci iyonlaşma olarak adlandırılır. Bu elektronlar ya da parçacıklar doğa alanının en etkin işçileridir. Çeşitli ışık, ısı, elektrik, manyetizma, çekim, itim, kimyasal çekim ve itim ve benzeri fenomenler onların evliliklerinden, bileşimlerinden oluşmaktadır. Ve bütün bunlar cinsiyet prensibinin enerji planındaki işleyişinden yükselir. Eril prensip kısmı belli bir temel enerjiyi dişil ilkeye doğru yöneltip yaratıcı süreci harekete geçirir görünmektedir. Asıl yaratıcı işi yapan her zaman dişil prensiptir. Bütün planlar için böyledir bu. Yine de iki prensipten hiçbiri diğerinin yardımı olmadan iş görebilecek bir enerji kapasitesine sahip değildir. Bu açıdan organik dünyadaki her şey de iki cinsiyet tezahür eder. Dişil biçimde her zaman bir eril biçim, eril biçimde hep bir dişil biçim mevcuttur. Her mescid öğretilerde iki cinsiyet prensibinin çeşitli enerji biçimlerinin tezahüründeki işleyişine dair birçok şey vardır. Fakat bilim henüz bu noktaya kadar ilerlemediği ve dolayısıyla sözlerimizi bilimsel kanıtlarla destekleyemeyeceğimiz için bu konunun ayrıntılarına girmeye gerekli görmüyoruz. Bununla birlikte elektron ve parçacık fenomenleri için vermiş olduğumuz örnek bilimin doğru yolda olduğunu göstermeye yettiği gibi size temel ilkeler hakkında genel bir fikir verebilmektedir. Bazı ileri düzey araştırmacılar kristallerin oluşumunda cinsel faaliyete tekabül eden bir şey olduğuna dair inançlarını açıklamışlardır. Bu da bilimsel rüzgarların ne yönettiğini göstermek için iyi bir örnektir. Ve her yıl Hermes'ci cinsiyet prensibi için yeni bir kanıt gelecektir. Cinsiyetin organik madde alanında, enerji ya da kuvvet alanında sürekli faal halde olduğu keşfedilecektir. Elektrik şu anda bütün diğer enerji biçimlerinin eridiği, veya çözüldüğü şey olarak görülmektedir. Evrenin elektrik teorisi en son bilimsel dokrindir ve hızla daha geniş bir kabul görmektedir. Buradan şu sonuç çıkar ki, eğer elektrik fenomeninde, onun tezahürlerinin kökeninde ve kaynağında cinsiyeti ve onun faaliyetlerinin mevcut olduğunu keşfedebilirsek, o zaman bilimin sonunda her mescid cinsiyet prensibinin... Bütün evrende mevcut olduğuna dair kanıtlar sunduğuna inanmanızı istemekte haklı oluruz. Atomların herkesce bilinen çekim ve itim, kimyasal yakınlık, atomik parçaların aşk ve nefreti, maddenin moleküller arasındaki cazibe ve kohezyon hakkında vaktinizi almak istemiyoruz. Bu gerçekler yorum gerektirmeyecek kadar iyi bilinirler. Fakat acaba bütün bu şeylerin cinsiyet prensibinin tezahürleri olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu parçacıklar ya da elektronlar sayesinde cinsiyet fenomeninin dört bir yanımızda olduğunu göremiyor musunuz? Dahası kütle yasasının, evrendeki bütün parçacıkların ve cisimlerin birbirine doğru tuhaf bir şekilde çekilmesinin, eril enerjileri dişil enerjilere ve dişil enerjileri eril enerjilere cazip kılarak işleyen cinsiyet prensibinin bir diğer tezahüründen başka bir şey olmadığını iddia eden her mescid öğretilerin, Aklı yatkınlığını göremiyor musunuz? Bu konuda size bilimsel kanıtlar sunamayız. Fakat konuyu hermetik öğretiler ışığında inceleyin. Ve bakın bakalım, fiziksel bilimlerin önerdiğinden daha iyi bir varsayıma sahip değil misiniz? Bütün fiziksel fenomenleri teste tabi tutun. Her yerde cinsiyet prensibiyle karşılaşacaksınız. Şimdi bu prensibin zihinsel planda işleyişine bakalım. Burada incelenmeyi bekleyen birçok ilginç şey bulunmaktadır. 14. Bölüm. Zihinsel Cinsiyet. Zihinsel fenomenler konusunda modern düşünce trendini takip eden psikoloji öğrencileri son 10 ile 15 yıldır keskin bir biçimde ortaya çıkan ikili zihin (dual mind) konusunda bir dizi hayal akla yatkın teorinin ortaya çıkmasına sebep olan ısrarı hemen fark edecektir. Thompson Hudson, 1893 yılında her bireyde mevcut olduğuna inandığı nesnel ve öznel zihin hakkındaki çok iyi bilinen teorisiyle büyük bir ün kazanmıştır. Başka yazarlarda bilinç ve bilinçaltı zihin, istemli ve istemsiz zihin, etkin ve edilgen zihin ile ilgili teorilerle neredeyse eşit bir dikkate mahzar olmuştur. Çeşitli yazarların teorileri birbirinden farklı olsa da, Altta yatan zihin dualitesi prensibi sabit kalmaktadır. Hermesçi felsefe öğrencileri zihnin dualitesi hakkında bu sayısız yeni teoriyi, kendi kavramlarına sıkı sıkıya yapışan okulları, onların hakikati keşfetmiş oldukları iddialarını işittiğinde tebessüm eder yalnız. Öğrenci okült tarihin sayfalarına bakar ve orada okült öğretilerin karanlıkta kalmış başlangıçlarında kadim Hermesçi dokrinine, zihinsel planda cinsiyet prensibine, zihinsel cinsiyet tezahürüne yapılan referanslarla karşılaşır. Biraz daha incelediğinde, kadim felsefenin zihnin dualitesini bildiğini ve bunun için zihinsel cinsiyet açıklamasını getirdiğini keşfeder. Zihinsel cinsiyet fikri, bununla ilgili modern teorilere aşina öğrencileri birkaç sözcükle açıklanabilir. Eril zihin prensibi, nesna zihin, bilinçli zihin, İstemli zihin, etkin zihin denilen şeye tekabül eder. Dişil zihnin prensibi ise öznel zihin, bilinçaltı zihin, istemsiz zihin, edilgen zihin denilen şeye tekabül eder. Elbette her mesci öğretiler ne zihnin iki evresinin doğası hakkındaki birçok modern teoriyi ne de bu iki veçhe ile ilgili mevcut olduğu iddia edilen gerçekleri kabul etmektedir. Sözde teorilerin bazıları, Deney ve kanıta dayanamayacak kadar çürüktür. İki zihinsel ve Çen'in varlığı konusundaki fikir birliğine işaret etmememiz, öğrenciye daha önce edilmiş olduğu hermetik felsefenin öğretilerini sindirmesine yardım etmekten başka bir gaye gütmemektedir. Hudson'ın Öğrencileri kitabının Pisişik Fenomen Yasası başlıklı bölümünde her mesci filozofların mistik jargonunu aynı genel fikri inşa etmektedir cümlesini görecektir. Hermesçi filozofların mistik jargonu aynı genel fikri ifşa etmektedir cümlesini görecektir. Eğer Dr. Hudson, Hermesçi filozofların mistik jargonunu çözmek için biraz daha vakit ayırıp zahmete girseydi ikili zihin konusunda daha fazla aydınlanırdı. Ama elbette o zaman en ilginç çalışması yazılmamış olurdu. Şimdi gelin zihinsel cinsiyetle ilgili Hermesçi öğretilere bakalım. Her öğretmenler öğrencilerine benlik ile ilgili olarak bilinçlerinin söylediklerini incelemeye öğütlerler. Öğrenciler dikkatlerini içe, herkesin içinde var olan benlike yöneltmekle görevlendirilirler. Böylece her öğrenci bu bilincin benliğe dair ilk bildirisini ben varımı görür. İlk başta bilincin bütün söyleyip söyleyeceği buymuş gibi görünür. Fakat daha derin bir araştırma bu ben varımın iki ayrı kısma ya da yana ayrılabileceğini gösterir. Bunlar birlik halinde ve aynı zamanda faal olsalar da bilinçte yine de ayrıdırlar. İlk bakışta yalnızca ben var görünürken daha dikkatli ve yakın bir inceleme bir benin bir de benin var olduğunu gösterir. Bu zihinsel ikizler karakteristikleri ve doğaları bakımından birbirinden ayrılırlar doğaları ve onlardan yükselen fenomenlerin incelenmesi birçok zihinsel etki problemini ışık tutar Gelin öğrenciler tarafından bu birbirine karıştırılan iki beni bilincin derinlerine de araştıralım Bir insan kendi benliğini belirli duygular beğeniler alışkanlıklar özel ilgiler karakteristiklerden müteşekkil görür Bütün bunlar onun kişiliğini veya kendince ve başkalarınca bilinen benliğini gösterir. Bu heyecan ve duyguların değiştiğini, doğup öldüğünü, ritim prensibine ve kutupluluk prensibine konu olduğunu, onu bir aşırı duygudan ötekine savurduğunu bilir. Kişi aynı beni zihninde topladığı ve bu şekilde kendisinin bir parçasını oluşturduğu belirli bir bilgi olarak bilir. İşte insan buna benlik der. Burada biraz aceleci davrandık. Birçok insanın benliğinin büyük ölçüde bedenlerinin ve fiziksel iştahlarının bilincini içerdiği söylenir. Bilinçleri büyük ölçüde bedensel doğalarına bağlıdır ve genel olarak orada yaşarlar. Bazı insanlar fiziksel görünüşlerini kendilerinin bir parçası sayacak kadar ileri gider. Bir yazar bu durumu şu alarcı ifadeyle dile getirmektedir. İnsan üç kısımdan oluşur, ruh, beden ve kıyafet. Kıyafet bilincine sahip bu insanların elbiseleri alınırsa kişiliklerini yitirirler. Fakat kişisel kıyafetlerine çok bağlanmadığı halde bedenlerinin bilincini benlikleri olarak gören çok insan vardır. Bedenden ayrı bir benlik algılayamazlar. Zihinleri onlara bedenlerine ait bir şeymiş gibi görünür ve genellikle öyledir de. Oysa bilincin üst düzeylerine yükselmeyi başaran birçok insan... Kendi benliğini beden fikrinden ayırmaya ve bedenlerini zihinlere ait bir şey olarak görmeye muktedirdir. Fakat bu insan bile benliğini içinde var olduğunu hissettiği tümüyle zihinsel haller, duygular ile özdeşleştirme eğilimindedir. Duyguların içsel hallerini iradi çabayla değiştirebildiğini tümüyle zıt doğaya sahip bir ruh halini veya duygu yaratabildiğini görür fakat aynı benlik var olmaya devam eder. Fakat bir süre sonra bu çeşitli ruh hallerini, heyecanları, duyguları, alışkanlıkları, nitelikleri, karakteristikleri ve diğer zihinsel mülkleri, mati değere sahip mülkleriyle birlikte ben olmayanın tuhaflıkları ve yüklerle dolu yığınına fırlatır. Ben olmayanın tuhaflıklar ve yüklerle dolu yığınına fırlatır. Öğrenci adına güçlü bir zihinsel konsantrasyon ve zihinsel analiz yeteneği gerektirir bu. Fakat ileri öğrencilerin bu görevi yerine getirmesi mümkündür. İleri olmayan öğrenciler bile sürecin nasıl işlediğini hayal etmeleri mümkündür. Bu bir kenara atma işlemi gerçekleştirildikten sonra öğrenci bilincinde iki farklı ve veçeye sahip bir benliğe sahip olduğunu görür. Yüzeydeki benlik içinde düşüncelerin, Fikirlerin, heyecanların, duyguların ve diğer zihinsel hallerin üretildiği zihinsel bir şey olduğu hissedilir. O kadimlerin verdiği isimle yavrular üretme yeteneğine sahip zihinsel rahim olarak görülebilir. Bilinç onun gizli yaratıcı güçlere, envai çeşit zihinsel yavrular üretme kapasitesine sahip olduğunu görür. Fakat zihinsel yaratımını varlığa taşımak için hala bir bene, Başka türden bir benliğe ihtiyacı var gibidir. Bu bilinç kendisiyle birlikte devasa bir zihinsel çalışma kapasitesiyle yaratıcı yeteneğin gerçekleşmesini getirir. Öğrenci kısa süre sonra iç bilincinde bulduğu şeyin bunlarla kalmadığını görür. Benim belirli yaratıcı hatlar boyunca eylemde bulunmasını irade etmeye muktedir olup aynı zamanda kenarda durup zihinsel yaratıma tanık olabilen Zihinsel bir şeyin mevcut olduğunu anlar. Öğrenci kendi iradesiyle benliğinin bir parçasında ikamet edebilir. Orada zihinsel işlemlerde katıldığımız tedrici bir süreç olarak etkin yaratma ve üretme yeteneğinin bilincini değil daha ziyade zihinsel yaratımın başlayıp ilerlemesini irade eden bir süreç olarak bilincin daha derin bir kısmından enerji yansıtma yeteneğine dair bir duygu ve bilinç görür. Ayrıca bu benliğin kenarında durup zihinsel yaratım ve üretim işlemlerine tanık olabildiğini görür. Her insanın zihinde bu ikili veçe vardır. Biri eril cinsiyet prensibini, öteki dişil cinsiyet prensibini temsil eder. Eril cinsiyet prensibi varlık veçesi iken, dişil cinsiyet prensibi oluş veçesidir. Tekabül prensibinin burada da, Tıpkı evrenin yaratımının gerçekleştiği, yüce planda işlediği gibi faal olduğunu hemen fark edeceksiniz. Bu ikisi derece bakımından birbirinden devasa ölçülerde ayrılsalar da tür bakımından aynı şeydirler. Aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki, aşağıdaki gibidir. Zihnin eril ve dişil prensipleri ve yönleri çok iyi bilinen zihinsel, psikolojik fenomenlerle birlikte ele alındığında, zihinsel işleyiş ve tezahürün çok az bilinen bölgeleri için bir anahtar sunar. Zihinsel cinsiyet prensibi, zihinsel etkileme fenomeninin tüm alanının ardındaki hakikati verir. Dişil prensibin eğilime her zaman izlenimler edinme yönündeyken, eril prensip her zaman verme, ifade etme yönündedir. Dişil prensibin çalışma alanları çeşit bakımından her zaman eril prensipten daha fazladır. Dişil prensip yeni düşünceler, kavramlar, fikirler üretme ve hayal gücü işlerini yönetir. Eril prensip irade işi ve onun çeşitli veçeleriyle yetinir. Bununla birlikte eril prensibin iradesinin etkin yardımı olmadığında dişil prensip, orijinal zihinsel yaratımlar üretmek yerine dış dünyadan almış olduğu izlenimlerin sonucu olan zihinsel imgeler üretmekle yetinmeye eğilimlidir. Bir konuya üzerinde sürekli bir enerji ve dikkat sarf eden kişiler, etkin zihinsel üretimde dişil, zihnin yaratıcı kısmını uyarma ve etkinleştirmede irade kullanımıyla eril olmak üzere iki zihinsel prensibi birden kullanır. Çoğu insan eril prensibi çok az kullanır. Ve zihinlerine başkalarından gelen fikir ve düşüncelerle yaşamaya razı olur. Fakat buradaki amacımız konunun bu yönü üzerinde durmak değil. Zihinsel cinsiyete dair size vermiş olduğumuz anahtarla herhangi bir psikoloji ders kitabından bu konu inceleyebilirsiniz. Psikoloji fenomenler hakkında çalışan öğrenciler telepati, düşünce aktarımı, zihinsel etkileme, telkin, hipnotizma gibi başlıklar altında sınıflandırılmış olan mucizevi fenomenleri bilirler. Birçok insan, zihin fenomeninin bu çeşitli yönlerine ikili zihin öğretmenlerinin çeşitli teorileri altında bir açıklama getirmeye çalışmıştır. Bir yara kadar haklıdırlar da. Çünkü zihinsel faaliyetin birbirinden kesin bir biçimde ayrılmış iki yönünün net bir tezahürü mevcuttur. Oysa öğrenciler bu ikili zihin olgusunu titreşim ve zihinsel cinsiyet ilkeleriyle ilgili her mescu öğretiler ışığında değerlendirdiklerinde uzun zamandır aradıkları anahtarın ellerinde olduğunu görecektir. Telepati fenomeninde eril prensibin titreşimli enerjisinin nasıl bir başka insanın dişil prensibine yöneltildiğini ve bu ikinci kişinin tohum düşünceyi alıp nasıl olgunlaşmasına izin verdiğini görürüz. Telkin ve hipnotizma da aynı şekilde işler. Telkinde bulunan kişinin eril prensibi diğer insanın dişil prensibine doğru bir titreşimle enerji veya irade gücü yöneltir. Telkinde bulunulan kişi onu kabul edip sahiplenir ve ona göre davranıp düşünür. Böylece başka bir insanın zihnine yerleştirilmiş olan fikir büyür, gelişir ve zamanla o bireyin kendi zihninin ürünü olarak görülmeye başlanır. Oysa gerçekte Serçe yuvasına bir guguk kuşu yumurtası bırakılmıştır. Guguk kuş yumurtadan çıkar, diğer yumurtaları dışarı atar ve yuva'yı sahiplenir. Bir insanın zihindeki eril ve dişil prensiplerin normal yolu birbirleriyle uyum ve işbirliği içinde hareket etmektir. Fakat ne yazık ki ortalama insandaki eril prensip harekete geçemeyecek kadar tembel, irade gücünün ortaya çıkışı çok zayıftır. Böylesi kişiler, sonuç olarak düşünme ve irade işini onlar adına yapan başka insanların düşünce ve iradeleriyle idare edilirler. Ortalama insanın ne kadar az orijinal eyleme ve fikre sahip olduğunu fark ettiniz mi? Sorun şu ki, ortalama insan hemen her zaman bilincin dişil kısmında yaşar ve kendisinin de bir bene, elil prensibe sahip olduğunu fark etmez. Zihninin dişil prensibinde polarize olmuştur ve iradenin ikamet ettiği eril prensip edilgen ve işleme halde bırakılmıştır. Dünyanın güçlü erkek ve kadınlarının hepsi değişmez bir biçimde iradenin eril prensibini sergiler. Güçlerinin maddi gücü bu gerçekten gelir. Başkalarının kendi zihinlerinde bıraktıkları izlenimlere göre yaşamak yerine iradelerini kullanarak kendi zihinlerine, ve dahası başkalarının zihinlerine egemen olur. Ve arzu ettikleri zihinsel imgelere ulaşırlar. Güçlü insanlara bakın. İnsan kitlelerine, kendi tohum düşüncelerini ekmeyi nasıl başardıklarına ve kitlelerin, güçlü bireylerin irade ve arzularına göre fikirler düşünmesine sebep olmasına bakın. İnsan yığınlarının koyun gibi olmalarının, kendi başlarına bir fikir üretememelerinin, Zihinsel faaliyetin gücünü kullanamamaların nedeni işte budur. Zihinsel cinsiyetin tezahürü gündelik hayatta hemen her yerde görülebilir. Manyetik insanlar, eril prensibi kendi fikirleriyle başkalarına tesir edebilen insanlardır. İnsanları kendi iradesiyle gülen ve ağlatan aktör bu prensibi kullanır. Başarılı hatipler, devlet adamları, vaizler, yazarlar... Ve diğer önemli kamusal şahsiyetler de böyledir. Bazı insanlarca diğer insanların üzerinde uygulanan bu özel etki, zihinsel cinsiyetin yukarıda zikredilen titreşimleriyle tezahür yoluyla gerçekleşir. Kişisel manyetizma, kişisel etki, hayranlık, hatta hipnotizma genel başlığı altında gruplandırılan fenomenlerin sırrı bu prensipte yatmaktadır. Genel olarak, Pisişik denilen fenomene aşina öğrenciler, bahsi geçen fenomende bilimin telkin adını taktığı gücün ne kadar önemli bir rol oynadığını keşfetmiştir. Bilim bu terimle bir fikrin başka bir insanın zihnine taşınma veya o zihne etkide bulunma süreci veya yöntemini kastetmektedir. Altında telkin yatan çeşitli pisişik fenomenleri iyice kavramak için telkinin doğru bir biçimde anlaşılması zorunludur. Fakat telkini öğrenmek isteyen öğrenciler için zihinsel cinsiyet ve titreşim bilgisi çok daha önemlidir. Çünkü telkin prensibi tümüyle zihinsel cinsiyet ve titreşim prensiplerine dayanır. Telkin hakkında yazan ve öğretenlerin açıklamalarına göre nesnel veya istemli zihin, öznel veya istemsiz zihin üzerinde zihinsel etkide bulunmaktadır. Fakat anlamamızı kolaylaştırmak için ne süreci açıklarlar, ne de doğadan herhangi bir örnek verirler. Fakat meseleyi her öğretiler ışığında düşünürseniz, dişil prensibin, eril prensibin titreşimli enerjisi tarafından etkinleştirilmesinin doğanın evrensel yasalarıyla uyum içinde olduğunu ve doğal dünyada bu prensibin anlaşılabileceği sayısız örnek olduğunu kolayca görebilirsiniz. Gerçek şu ki, her öğretiler bizzat evrenin yaratılmasının, bütün yaratıcı tezahürlerin aynı kanunlara riayet ettiğini, spiritüel, zihinsel ve fiziksel planda cinsiyet prensibinin eril ve dişil prensiplerin bu tezahürünün her daim etkin olduğunu öğretmektedir. Aşağıdaki, yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki, aşağıdaki gibidir. Dahası zihinsel cinsiyet prensibi bir kez anlaşıldığında çeşitli psikoloji fenomenleri kolayca mantıklı bir sınıflandırmaya sokulup, incelenebilir. Prensibin pratikte işe yaramasının sebebi onun hayatın değişmez evrensel yasalarına dayanmasıdır. Burada zihinsel etki veya psişik faaliyetin çeşitli fenomenleriyle ilgili kapsamlı bir çalışmaya ve betimlemeye girmeyeceğiz. Son yıllarda bu konuyla ilgili yazılmış bazıları gerçekten iyi olan bir sürü kitap bulunmaktadır. Her ne kadar farklı yazarlar fenomenleri kendi uydurdukları teorilerle açıklamaya kalksa da bu kitaplarda ifade edilen temel gerçekler doğrudur. Öğrenci bu konuları okuyabilir ve zihinsel cinsiyet teorisini kullanarak çelişik teori ve öğretilerin kaosundan bir düzen çıkarabilir. Dahası eğer niyeti varsa kendini bu konuda bir uzman kılabilir. Bu çalışmanın amacı, psişik fenomenlerin kapsamlı bir açıklamasını vermekten ziyade, öğrenciye keşfetmek isteyebileceği bilgi tapınağının farklı kısımlarının kapılarını açacak bir anahtar vermektir. Kabalyon'un öğretileri üzerine düşündüğümüz bu çalışmada kişi, birçok şaşırtıcı zorluğu netleştirmeye yarayacak bir açıklama, birçok kapıyı açacak bir anahtar bulabilir. Öğrencinin eline konunun kendisini ilgilendiren kısmını araştırırken, kullanacağı araçları hala hazırda vermişken, zihin, bilim ve psişik fenomenin birçok özelliğinin ayrıntılarına burada girmemiz gereksizdir. Kişi kabalyonun yardımıyla herhangi bir okul kütüphaneye yeniden girebilir. Mısır'dan şafkayan kadim ışık birçok karanlık sayfayı ve anlaşılmaz konuları aydınlatacaktır. Elinizdeki kitabın amacı budur. Biz burada yeni bir felsefe geliştirmeye değil, başkalarının öğretilerini netleştirerek birbirinden farklı teoriler ve zıt doktrinler arasında büyük ara bulucu olacak olan kadim öğretinin ana hatlarını çizmeye geldik. 15. Bölüm Hermetik Aksiyomlar Eylemde tezahür veya ifade edilmeden sahip olunan bilgi, değerli metallerin istiflenmesi gibidir. Beyhude ve aptalcadır. Bilgi tıpkı refah gibi kullanılmak için vardır. Kullanma yasası evrenseldir. Bu kuralı çiğneyen, doğal güçlerle çeliştiği için acı çeker. Kabalyon daha önce ifade ettiğimiz sebeplerden dolayı ona sahip olan talihli kişilerin zihinlerinde emniyetle saklı tutulan her mescu öğretiler asla saklanmak, gizlenmek için değildir. Kabalyon'dan yapılan yukarıdaki alıntının da kuvvetle vurguladığı gibi öğretilerek kullanma yasası hükmeder. Kullanılmayan ve ifade edilmeyen bilgi beyhudedir. Ne sahibine ne insanlığa bir faydası vardır. Zihinsel sefaletten kaçının ve öğrendiğinizi eylemle ifade edin. Aksiyomları ve aforizmaları inceleyin. İncelemekle kalmayıp uygulayın. Aşağıda kabalyondan alıntılanan bazı hermetik aksiyomlara bazı yorumlar ilave ettik. Bu aksiyomları sahiplenin. Onları uygulayıp kullanın. Çünkü kullanmadığınız sürece gerçekten sizin olmazlar. Ruh halini veya zihin durumunu değiştirmek için titreşimini değiştir. Kabalyon İnsan dikkatini bilerek istenilen ruh haline yoğunlaştırarak irade gücüyle zihinsel titreşimini değiştirebilir. İrade dikkati yönetir ve dikkat titreşimi değiştirir. İrade kullanarak dikkat sanatını geliştirirseniz ruh hallerinin ve zihinsel durumların ustalığının gizini çözmüşsünüz demektir. İstenmeyen bir zihinsel titreşim oranını yok etmek için kutupluluk prensibini harekete geçir ve dikkatini yenmek istediğin şeyin karşıt kutbu üzerine yoğunlaştır. İstenmeyeni kutbunu değiştirerek öldür. Kabalyın Hermetik formüllerin en önemlilerinden biridir bu. Gerçek bilimsel ilkelere dayanır. Bir zihin durumunun ve zıttının yalnızca aynı şeyin iki farklı kutbu olduğunu ve zihinsel dönüşüm vasıtasıyla kutupluluğun değiştirilebileceğini göstermiştik. Bu prensip modern psikologlar tarafından bilinmektedir. Onlar bu prensibi istenmeyen alışkanlıkları yok etmek için öğrencilerine karşıt nitelik üzerine konsantre olma talimatını verirler. Eğer bir korkunuz varsa, korkuyu öldürmeye çalışmakla vaktinizi boşa harcamayın. Bunun yerine cesaret üretin. Korku kendiliğinden kaybolacaktır. Bazı yazarlar bu fikri kuvvetle ifade etmek için karanlık oda örneğini verirler. Karanlığı süpürgeyle, kürekle dışarı atamazsınız. Perdeleri açar, ışığın içeri girmesine izin verirsiniz, karanlık kendiliğinden kaybolur. Olumsuz bir niteliği öldürmek için dikkatinizi aynı niteliğin olumlu kutbu üzerine yoğunlaştırın. Titreşim yavaş yavaş olumsuzdan olumluya dönüşecek ve kendinizi olumsuz değil, Olumlu tarafta bulacaksınız. Kutbu değiştirerek ruh hallerinize hükmedebilir, mizacınızı değiştirebilir, karakterinizi inşa edebilirsiniz. İleri her mescilerin zihin üstadlığının büyük bir kısmı, kutupluluk prensibin bu uygulaması dolayısıyladır. Ve o zihinsel dönüşümün önemli yanlarından biridir. Daha önce de alıntıladığımız her mesci aksiyonu hatırlayın. Zihin, metaller ve elementler gibi, halden hale, merhaleden merhaleye, şarttan şarta, kutuptan kutuba, titreşimden titreşime dönüştürülebilir. Kabaliyin. Kutuplaşmada ustalaşmak, zihinsel dönüşüm veya zihin simyası prensiplerinde ustalaşmaktır. Kişi kendi kutbunu değiştirme sanatını edinmediği müddetçe çevresini değiştiremez. Bu prensibi anlamak, eğer sanatta ustalaşmak için gereken vakit Özen, araştırma ve uygulamaya adanılırsa kişiyi kendi kutbunu ve başkalarının kutbunu değiştirmeye muktedir kılar. Prensip doğru olmakla birlikte elde edilecek sonuçlar öğrencinin azimli uygulamalarına ve sabrına bağlıdır. Kutuplaşma sanatının uygulanmasıyla ritim kutupsuzlaştırılabilir. Kabalyon Daha önceki bölümlerde açıkladığımız üzere. Hermesçiler, ritim prensibinin hem zihinsel hem fiziksel planda tezahür ettiğine ve insanı şaşkına çeviren ruh halleri, duygu ve heyecan değişimleri zihinsel sarkacın bizi bir uçtan öteki uca taşıyan ileri ve geri salınımı ile ilgili olduğuna inanırlar. Hermesçiler, ayrıca kutupsuzlaştırma yasasının kişinin ritmin bilinçteki işleyişin üstesinden gelmesini epey mümkün kıldığını öğretirler. Daha önce açıkladığımız gibi, Bilincin daha üst bir planı mevcuttur. Zihinsel olarak üst plana yükselen üstad, zihinsel sarkacın aşağı planda tezahür etmesine neden olur ve üst planda kalan üstad, bilincin geriye doğru sarkaç hareketinden kaçar. Bu yüksek benlikte kutuplaşıp, egonun zihinsel titreşimlerini, bilincin sıradan planlarının üstüne çıkararak gerçekleştirir. Bir şeyin üstüne yükselip, onun altınızdan geçmesine izin vermeye benzer. İleri her mesçi kendini kişilik kutbundan ziyade varlığın pozitif kutbunda kutuplaştırır ve ritmin işleyişini red ve inkar ederek kendini bilinç planının üstüne yükseltip varlık durumu içinde sarsılmadan kalarak sarkacı alt planda onun kutbunu değiştirmeyecek şekilde salınmaya bırakır. Yasayı anlamış olsun ya da olmasın Kendine biraz hakim olabilen birçok kişi bunu zaten başarmaktadır. Bu tür insanlar kendilerinin ruh halleri ve heyecanların sarkacının geriye itmesine izin vermeyi reddederler ve inatla üstünlüklerini koruyarak pozitif kutupta kutuplaşırlar. Üstad elbette çok daha etkilidir. Çünkü o daha üst bir yasayla alt ettiği yasayı anlamıştır. İradesini kullanarak ruh hallerinin ve duyguların zihinsel sarkacıyla ileri geri salınmaya izin veren insanların inanamayacakları bir zihinsel sarsızmazlıkla dengede durur. Bununla birlikte ritim prensibini gerçekte yok etmediğinizi asla unutmayın. Çünkü o yok edilemez. Sadece bir yasayı başka bir yasayla dengeleyerek onu aşıyor ve böylece bir dengeyi koruyorsunuz. Denge ve karşı denge yasaları hem fiziksel hem de zihinsel planda hüküm sürmektedir. Ve bu yasaları anlamak, insanın yasaları alt etmesini mümkün kılar görünmektedir. Oysa tüm olup biten, yalnızca karşı denge uygulamaktır. Hiçbir şey sebep-sonuç prensibinden kaçamaz. Fakat birçok nedensellik planı mevcuttur. Üst planın yasaları, alt planın yasalarının üstesinden gelmek için kullanılabilir. Kabalyon Hermesçiler kutuplaştırma uygulamasını anlayarak daha üst bir nedensellik planına yükselir. Ve bu sayede daha alt nedensellik planının kanunlarını karşı dengelerler. Olan sebepler planının üstüne yükselerek bir noktaya kadar sonuç olmaktan ziyade sebep olurlar. Kendi ruh hallerini ve duygularının ehliyetini kendi ellerine alarak ritmi kutupsuzlaştırarak daha önce açıkladığımız üzere, olağan plandaki sebep-sonuç ilişkisinin büyük bir kısmından kaçabilirler. İnsan yığınları çevrelerine, kendilerinden daha güçlü olanların irade ve arzularına, kalıtsal eğilimlerinin etkisine, onlar hakkındaki telkinlere ve diğer dış sebeplere boyun eğerek satranç tahtasındaki piyonlar gibi hareket ettirirler. İleri Hermesçiler etkide bulunan bu sebeplerin üstüne yükselerek, daha yüksek bir zihinsel eylem planı ararlar ve duygularına, ruh hallerine, güdülerine, heyecanlarına egemen olarak olan ortamlarının üstesinden gelip sadece piyon olmak yerine oyunculara dönüşerek kendileri için yeni karakterler, nitelikler ve güçler yaratırlar. Bu tür insanlar daha güçlü etkiler, iradeler ve arzularla şu ya da bu yöne hareket ettirilmek yerine, Hayat oyununu anlayarak oynarlar. Sebep-sonuç prensibi tarafından kullanılmayıp onu kullanırlar. Elbette en üst mevkide olanlar bile bu prensibe tabidir. Fakat etkinliğin daha alt planlarında köle değil, üstattırlar. Kabalyon'da şöyle yazar. Bilgeler üste hizmet ederken altta hüküm sürer. Yukarıdan gelen yasalara itaat ederler, fakat kendi planları ve daha alt planlarda hüküm sürer ve emirler verirler. Ama yine de böyle yaparak prensibe karşı çıkmak yerine onun bir parçası olurlar. Bilge yasayla bir hizaya girer ve onun hareketlerini anlayarak kör kölesi olmak yerine onu yönetir. Bilge sıradan insana kıyasla su ile oraya buraya sürüklenen kütüğün karşısında. Canının istediği yere yüzen usta bir yüzücü gibidir. Fakat kütük de, yüzücü de yasaya tabidir. Her kim ki bunu iyi anlar, o üstatlık yolundadır. Sözlerimizi bitirirken izin verin, dikkatinizi şu Hermesçi aksiyoma çekelim. Gerçek Hermesçi dönüşüm bir zihinsel sanattır. Gabalyon Hermesçiler... Yukarıdaki aksiyonla bir insanın kendi çevresini etkileme zor işinin zihin gücüyle başarıldığını öğretirler. Evrenin tümüyle zihinsel olması gerçeğinden onun ancak zihinsel olarak yönetilebileceği gerçeği çıkar. Bu doğruda 20. yüzyılın şu başlangıç yıllarında büyük ilgi gören ve hakkında araştırmalar yapılan çeşitli zihinsel güçlerin tezahürleri ve fenomenlerine dair bir açıklama mevcuttur. Birçok kültün ve okulun öğretilerinde evrenin zihinsel tözü prensibi sabittir. Eğer evren tözsel doğasında zihinsel ise, bundan zihinsel dönüşümün evrenin şartlarını ve fenomenlerini değiştirdiği sonucu çıkar. Eğer evren zihinsel ise, onun fenomenlerini etkileyen en yüksek güç zihindir. Bu anlaşılırsa, mucizeler ve harikalar denilen şeylerin işleyişi olduğu gibi görülür. Bütün zihindir. Evren zihinseldir. Kabalyan Son